Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi, 1. Bölüm. Bir Elif Lam Mim. Birbirinden kopuk, elif, lam, mim harfleri hakkında Bakara suresinin giriş kısmında kesin bir hüküm şeklinde olmamakla birlikte yaptığımız açıklamanın paralelinde bir açıklamayı burada da yapmayı uygun görüyoruz. Bu harfler kitabın bu tür harflerden meydana getirildiğine dikkat çekmek içindir. Bu harfler, Kur'an ile muhatap olan Arapların o güne kadar kullana geldikleri harfler olmasına rağmen bu olağanüstü edebi kitabı oluşturmaktadır ve kendilerinin aynı harflerden yararlanarak Kur'an'ın bir benzerini meydana getirebilmeleri asla mümkün değildir. Surelerin başında yer alan bu harflerin açıklanmasında, kesin bir hükümdür demeden ve fakat tercih ettiğimiz bir görüş olarak yaptığımız açıklama, değişik surelerdeki bu işaretlerin ilgilerini de kolayca kavramamıza uygun düşmekte ve onlara paralel olmaktadır. Nitekim Bakara suresinin başında bu işaret kullanıldıktan sonra, ileride şu ayeti kerimeyle inanmayanlara meydan okunuyordu. Allah'ın kitabından kendilerine bir pay verilmiş olanları görmedin mi, bunlar aralarında hüküm versin diye Allah'ın kitabına çağrılıyorlar, fakat sonra aralarından bir grup bu kitaba karşı çıkarak sırt çeviriyor, Ali İmran, 23. Açıklamaya çalıştığımız Ali İmran süresindeki bu harflerin ise başka bir anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu kitap, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah tarafından indirilmiştir. Surede muhatap olarak seçilen ehli kitabın kabul ettiği kendisinden önceki semavi kitaplar gibi bu kitap da harflerden ve kelimelerden oluşmaktadır. Öyleyse Allah'ın, cc, bu kitabı Resulüne bu şekilde indirmesinde anlaşılmayacak bir durum yoktur. 2- O, kendinden başka bir ilah bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır. 3 bölü 4 sana daha önceki semavi kitapları onaylayan hakki içerikli kitabı indirdi, daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti, doğru ile eğriyi birbirinden ayıran bu kitabı da aynı amaçla indirdi, Allah'ın ayetlerini inkar edenleri ağır bir azap beklemektedir, hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve intikam alıcıdır. 2. 5- Hiç şüphesiz, ne yerde ve ne gökteki hiçbir şey Allah için gizli değildir. 6- Size döl yataklarında dilediği biçimi veren O'dur, ondan başka ilah yoktur, O, üstün iradeli ve hikmet sahibidir. İşte şuur peygamberin, salat selam üzerine olsun, mesajını reddeden ehli kitaba hitaben başlıyor. Eğer mesele hüccet ve delil ile ikna olma meselesi olsaydı peygamberliğin, peygamberlerin, Allah tarafından indirilen kitapların, Allah'tan gelen vahyin ne olduğunu daha iyi bilmeleri gereken ehli kitap, diğer insanlardan daha önce davranıp kendilerine sunulan gerçeği tasdik edip Müslüman olmaları gerekirdi. Şuur, onların içlerini kemiren ya da kasıtlı olarak Müslümanların kalplerine ekmeye çalıştıkları büyük şüphe tohumları hususunda meseleyi kesin çizgilerle ayıran, bu şüphelerin hangi kanallardan ve gizli yollardan kalplere akıtıldığını ortaya çıkaran, gerçek müminlerin Allah'ın ayetleri karşısındaki tutumları ile kalplerinde hastalık ve sapıkla eğilim duyanların tavırlarını belirleyen, müminlerin Rabblerine karşı tutumları, ona sığınışlarını, ona niyazda bulunuşlarını ve onu yüce sıfatlarıyla tanımalarını tasvir eden bir bölümle başlıyor. O, kendinden başka bir ilah bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır. Bu apaçık ve berrak tevhid inancı, Müslümanın inancıyla diğer bütün inançlar arasındaki yol ayrımıdır. Bu açıdan bakıldığında ateistlerin ve müşriklerin inançları ile hakke yoldan sapmış olan Yahudi ve Hristiyanların inançları, aralarındaki tüm din ve mezhep ayrılığına rağmen aynı kategoriye girer, bu da Müslümanın hayatı ile yeryüzündeki diğer inanç sahiplerinin hayatı arasındaki ayrılış noktasıdır. İşte burada da sözü edilen inanç, hayat düzenini her alanda kontrol altına almakta ve ona yön vermektedir. O, kendinden başka bir ilah bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip, yöneten Allah'tır. Uluhiyette onun ortağı yoktur, hay, dır, mutlak olarak hayatı kendisinden kaynaklanır, onun hayatı her çeşit kayıttan uzaktır, sıfatlarında onun bir benzeri yoktur, kayyum, dur, her canlı ve cansız onunla varlığını sürdürebilir, bütün hayata ve tüm varlıklara hakim olan da odur, bu evrende onsuz ne bir varlıktan ne de hayattan söz edilebilir. İşte bu, düşünce ve inançta yol ayrımıdır, hayat ve ahlak sisteminde yol ayrımı, uluhiyet hakkını yalnız Allah'a veren bir inançla, birçok cahili düşüncenin kargaşası sonucu ortaya çıkan çok ilahlılık inancı arasındaki yol ayrımı, o zaman Arap yarımadasında hüküm süren müşriklerin inançlarıyla Allah'a oğul isnat eden Yahudi ve Hristiyan inancı arasında veya birden çok ilahı benimseyen Hristiyan inancı arasında hiçbir fark yoktur. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin ''Üzeyr, Allah'ın oğludur'' dediklerini haber veriyor, nitekim bugün Yahudilerin ''Kitab-ı mukaddes olarak kabul ettikleri kitap da buna benzer bir takım sapık düşüncelerle doludur. Tekvin bölümü, 6. Bab da buna değinilmiştir. Bu kitabın, El-İsahü-Sadis denen yerinde şunlar yazılıdır. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başlayıp, çok miktarda kız evlatları olunca, Allah'ın oğulları bu kızların güzelliğine hayran kalıp beğendiklerini kendilerine zevce edindiler. Sonra Rabbe dedi ki, benim ruhum insan oğlunda devamlı kalamaz, zira o beşerdir, bu durum 120 yıl sürdü, o yıllarda yeryüzünde bir takım azgınlar vardı, bilahare ise, yine Allah'ın oğulları insanların kızlarıyla evlendiler ve çocukları oldu, o günden beri bunlar bir takım isimlerle tesmih olunan zalimlerdir. Hristiyanların sapık düşüncelerine gelince, Kur'an onların bu inançlarından, Allah, üç ilahın üçüncüsüdür, Allah Meryem oğlu Mesih'tir, sözlerinin yanında, Mesih'i ve annesi Meryem'i Allah'ın dışında iki ilah olarak benimsediklerini, keşişleri ve rahiplerini de kendilerine Rabbeyler olarak kabul ettiklerini haber vermektedir. T. 5. Arnold'un İslam'a çağrı adlı eserinde de bu düşüncelerin bir kısmına rastlanmaktadır. Justinian, İslam'ın ortaya çıkışından 100 yıl önce Roma İmparatorluğunda halkın birliğini bir dereceye kadar sağlamayı başarmıştı, fakat onun ölümünden sonra bu birlik hemen dağıldı, bunun üzerine devletin başkenti ile diğer vilayetler arasında bir bağın kurulmasını sağlayacak ulusal ortak bir bilince şiddetle ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla bir takım çalışmalar yapmasına rağmen Herakliyus Şam'ı tekrar merkezi hükümete bağlamayı tam anlamıyla başaramadı, birliği sağlamaya yönelik benimsenen tüm vasıtalar bölünmeleri yok edeceği yerde bu anlaşmazlıkları daha da arttırıyordu. Ortalıkta dini duyguların dışında ulusçuluk bilincinin yerine geçebilecek başka bir şey de yoktu, bu yüzden inancı, gönülleri huzura kavuşturacak, birbiriyle kıyasaya savaşan ve birbirine kin besleyen gruplar arasındaki düşmanlık ateşini söndürecek şekilde yorumlamaya yöneldi, dine karşı çıkanlarla Ortodoks kilisenin arasını bulmaya ve daha sonra da onlarla merkezi hükümetin birliğini sağlamaya çalıştı, Miladi 451 yılında Halkadonya'da, İznik, toplanan. Konsülde şu karar alınmıştı, Mesih'in, birbirine karışmayan, değişmeyen, bölünmeyen ve ayrılmayan iki tabiata sahip olduğu kabul edilmelidir. Bu iki tabiatın birleşmesi nedeniyle onların ayrı ayrı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. İşin doğrusu, her iki tabiat kendi özelliklerini muhafaza ederek bir tek bedende birleşmiştir. İki parçanın tek bir cesette birleşmesi sonucunda oğul Allah ve ruhul kuds meydana gelir. Yakubiler, bunlar Yakup el Baraziye tabi olanlardır ki Hristiyanlıkta tek Allah nazariyesini savunurlar. El Reyde 1634. Bu toplantıda alınan kararları reddettiler. Onlar Mesih'te yalnız bir tabiatın varlığını kabul ediyorlar ve Mesih tüm unsurları kendisinde toplamıştır. Hem ilahi hem de beşeri tüm niteliklere sahiptir. Fakat bu nitelikleri taşıyan madde ikilik kabul etmez, aksine unsurların toplandığı bir bütünlük arz eder, diyorlardı. Heraklius'un Mesih'i, üçten biri, olarak kabul ettiği mezhebi halka benimsetmeye çalıştığı bu dönemde, Ortodokslarla, özellikle Mısır, Şam ve Bizans İmparatorluğu sınırları dışında yaşayan Yakubiler arasında yaklaşık iki asır sürecek bir mücadele başladı. Justinyen'in benimsediği mezheb ise, bir yandan iki tabiatın varlığını kabul ederken diğer yandan da bu iki tabiatın Mesih'in bedeninde, tek bir varlığa dönüştüğünü ileri sürüyordu. Onlara göre Allah'ın oğlu olan Mesih ilahi ve beşeri kuvvetleri kendinde toplamış bulunan tek bir varlıktı. Bu ise, beden halinde somutlaşan bu şahsın içinde tek bir irade olduğu anlamına geliyordu. Fakat Herakliüs de, barışın temel atmaya çalışan pek çok ıslahatçının akıbetine uğramaktan kurtulamadı çünkü iki mezhep arasındaki mücadeleyi bir an olsun durduramadığı gibi bu savaşı daha da şiddetlendirmiş ve bizzat kendisi de üçüncü bir taraf olup diğer iki grubun öfkesini üzerine çekmiş ve Allahsız olarak damgalanmıştı. Aynı şekilde Hristiyan bir araştırmacı olan Canon Taylor İslam'ın ortaya çıktığı sırada Doğu Hristiyanlarının durumunu şöyle ifade ediyor. O dönemde insanlar gerçekten müşrikti, azizlerden, keşişlerden ve meleklerden bazılarına tapıyorlardı. Hasan İbrahim ve iki arkadaşı tarafından yapılan tercüme sayfa 52-53. ila Müşriklerin inançlarındaki sapıklıklara gelince, Kur'an, onların cinlere, meleklere, güneşe, aya ve putlara taptıklarını bildiriyor, onların inançlarında en hafif sapıklık olarak değerlendirilebilecek sözleri şöyledir, biz, putlara ancak bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. İşte birkaç örnekle değindiğimiz bu bozuk ve sapık düşüncelere İslam şiddetle karşı çıkmış ve onların tutarsızlığını açık ve kesin bir biçimde ortaya koymuştur. O, kendinden başka bir ilah bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır. İşte bu, hem düşünce ve hem de inançta yol ayrımı olduğu gibi yaşam biçimi ve ahlakta da yol ayrımıdır. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan tek Allah'a inanan ve gerçek hayatın tek sahibi, hay olan, her varlığın, her canlının kendisiyle ayakta durup onunla varlığını sürdürdüğü kayyum olan bir Allah bilincine eren bir insan düşünün. Bu varlığın bilincinde olan bir insanın yaşam biçimi ve hayat düzeni ile, tüm duygularını sözü edilen çarpık ve tutarsız düşüncelerle bulandırmış, vicdanında hayatına hükmeden ve onu yönlendiren uluhiyet hakkında hiçbir his kalmamış bir insanın yaşam biçimi ve hayat tarzı temelde ayrı olması gerekmektedir. Apaçık ve tertemiz tevhid inancının yanında Allah'tan başkasına kulluğa yer yoktur, ne hukuk ve düzende, ne eğitim ve ahlakta, ne de ekonomik ve sosyal alanda Allah'tan başkasından yardım dilemeye ve ona şirk koşmaya yer yoktur İslam'da, kısaca ne bu dünya için ne de ahiret hayatı için Allah'tan başkasından yardım dileme yoktur bu dinde, gerçeğinden saptırılmış, doğru ve açık olmayan temeller üzerine kurulmuş bu düşüncelerde ise, ne hukuk ve düzende, ne eğitim ve ahlakta ve ne de sosyal ve ekonomik alanda, bunların tamamında ama tamamında ne bağlanılacak taraf ve ne de durulabilecek bir yerden söz edilebilir. 8U düzenlerde ne helal ve haramın, ne de doğru ve yanlışın sınırı belirlenmiştir, emirlerin kendisinden alındığı, yönelmenin kendisine doğru olduğu. İtaat, kulluk ve teslimiyetin yalnız kendisine yapıldığı otorite açıklık kazanıp tek olarak kabul edildiğinde her şey netleşir ve ahenk kazanır, bu nedenle bu yol ayrımında kesin bir tavırla karşılaşıyoruz. O, kendinden başka bir ilah bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır. Onun için bu yalnız bir inanç ilkesi değil, İslami hayatın yapısını ortaya koyan, onu diğer yaşam biçimlerinden ayıran temel ilke olmuştur. İslami hayat, bütün ilke ve kurallarıyla İslam düşüncesinin bu net ve kesin olan tevhid inancından kaynaklanır. Tevhid, pratik hayata tesiri olmadığı sürece gönüldeki inanç olarak da gerçekleşemez. Allah'tan gelen hukuk düzeni ve tevhid inancı hayatın her alanında kendini gösterdiği an, Tevhid, anlam kazanır, Allah'ın zatı ve sıfatlarında tek olduğu ilan edilip diğer hayat düzenleriyle bu dinin ayrılış noktaları açıklandıktan sonra, bütün insanlık tarihi boyunca beşeri hayatın düzenlenmesi için gönderilen peygamberlerin, kitapların ve dinlerin de bu tek kaynaktan geldiği açıklanıyor.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 Bu ayetin birinci bölümü, İslam inancının temel ilkelerinden bir kısmını kapsaması yanında, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ve onun Allah tarafından getirdiği gerçekleri reddeden ehli kitap ve diğer inkarcıların iddialarını da çürüten ifadeleri de içeriyor. Peygamberlere gönderilen kitapların tek bir kaynaktan gönderildiği bildirilen ayeti i kerimede şöyle deniliyor. Daha önce de Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya da İncil'i indiren kendisinden başka ilah olmayan, hayatın ve kudretin yegane kaynağı Yüce Allah'tır sana bu kur indiren, o halde uluhiyet ve ubudiyeti birbiriyle karıştırma veya aynı bedende birleştirmeden söz edilemez, ortada, kulları arasından seçtiği bazı kimseler, kitap veren tek bir ilah ve bir de o kitapları teslim alıp kabul eden Allah'ın kulları vardır, sonuçta onlar Nebi de olsalar Resul de olsalar Allah'ın kullarıdırlar. Ayet-i Kerime, Allah katından indirilen kitaplarda yer alan dinin ve hakkın da aslında bir olduğunu açıklıyor. Sana daha önceki semavi kitapları onaylayan Hakk'e içerikli kitabı indirdi. Bu kitapların her biri aynı ortak amacı hedef almaktadır. İnsanlara doğru yolu göstermek, daha önce Hristiyan bir yazar olan S.W. Arnold'un İslam'a çağrı adlı kitabından yaptığımız alıntıda örneğini gördüğümüz gibi, bu kitap, aynen kendinden önce indirilen kitaplardaki hakkı içeren ve insanların heva ve heveslerinin ürünü olan düşünce ekolleri ve siyasal akımların etkisiyle bu kitaplara karıştırılan saptırmaları ve şüpheleri gerçek olandan ayrıştıran, Furkan'dır. Ayeti i kerimede kapalı bir üslupla ehli kitabın yeni gelen peygamberi ve peygamberliği yalanlamasının tutarlı bir yanı olmadığı belirtilmekte, zira bu yeni risaletle kendisinden önceki risaletlerin metoduna bağlı kalmakta, getirdiği kitap da daha önceki kitaplar gibi hakke ile indirilmektedir. Bundan önceki kitaplar insanların arasından bir elçiye indiği gibi bu kitap da insanlardan bir elçiye indirilmiştir ve bu yeni misaletin kitabı Allah'tan gelen kendisinden önceki kitapları doğrulamakta. Diğer kitapların kanat gerdiği hak ki bu kitap da koruma altına almaktadır. Üstelik bu yeni kitabı da kitap indirmede tek yetki sahibi olan Allah indirmiştir. İşte bu kitap, insanların inanç hakkındaki düşüncelerini, hayat düzenlerini, ahlak, eğitim ve yasaların belirleyen ve elçisine indirdiği kitap doğrultusunda temelden kurma hakkına sahip olan Allah tarafından indirilmiştir. Ayetin ikinci bölümü ise Allah'ın ayetlerini inkar edenlere korkunç bir tehdit yöneltmekte, Allah'ın kudretini, üstünlüğünü, azap ve intikamının dehşetini onlara göstermektedir. Allah'ın ayetlerini kabul etmeyenler bu tek gerçek dini bütünüyle reddedenlerdir. Daha önce kendilerine indirilen Allah'ın kitabından sapmış olan ve bu hareketlerinin sonucu olarak hakkı batıldan apaçık bir şekilde ayıran bu yeni Kitabı da yalanlama yoluna sapan ehli kitap burada küfürle nitelendirilmekte, Allah'ın dehşet verici azabı ve kaçıp kurtulmanın mümkün olmayacağı intikamıyla tehdit edilenlerin başında yer almaktadırlar. Bu azap ve intikam tehdidinin hemen ardından da kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı, hiçbir sırrın gizlenip kaçırılamadığı Allah'ın sınırsız bilgisi vurgulanmaktadır. Hiç şüphesiz, ne yerde ve ne gökteki hiçbir şey Allah için gizli değildir. Burada, Allah'ın hiçbir şeyin kendisinden gizli kalmadığı sınırsız ilim sıfatıyla vasıflandırılması, surenin başında yer alan uluhiyet ve otorite birliği kavramlarıyla uyum arz ettiği gibi bir önceki ayette dile getirilen korkunç tehditle de ahenk içindedir. Ne yerde ne de gökte, tüm genişliğine ve sınırsızlığına rağmen hiçbir şey Allah'ın bilgisinden kurtulamayacaktır. Öyleyse niyetleri ondan gizli tutmak mümkün Mümkün olmadığı gibi, tuzakları örtbas etmek de mümkün olmayacaktır. Onun o şaşmaz cezasından, her şeyi en ince ve gizli yönlerine varıncaya kadar kuşatan engin bilgisinden kaçma imkanı yoktur. Ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı, her şeyin en ince ve gizli taraflarına varıncaya kadar bilinen kapsamlı bilginin ışığı altında insanların duygularına hassas ve engin bir şekilde temas edilmekte, gayb aleminin bilinmezliği ve ana rahminin karanlığında insanın hiçbir bilgisi, gücü, kavrayışı olmadığı mahiyeti bilinmeyen yaratılışa değinilmektedir. Size dal yataklarında dilediği biçimi veren O'dur, ondan başka ilah yoktur, O üstün iradeli ve hikmet sahibidir. Böyle, şekillendiriyor sizi, Allah insanı kendi mutlak iradesi ve isteğiyle beşeri vasıflar doğrultusunda şekillendiriyor, o dilediğini yapar, ondan başka ilah yoktur, azizdir, yaratma ve şekil vermede güç ve kudret sahibidir, hakimdir, yarattığı ve şekil verdiği mahlukatının işlerini kendi hikmetiyle hiçbir yardımcı ve ortağa ihtiyaç duymaksızın idare edendir. Bu noktaya temas edilmekle Hristiyanların Hazreti İsa'nın selam üzerine olsun, yaratılışı ve doğumu hakkında yaydıkları şüpheler aydınlanmaktadır. Buna göre İsa'ya dilediği şekli veren Allah'tır, yoksa Hristiyanların ileri sürdüğü gibi İsa, Rabbe Allah oğul ya da beşeri ve ilahi nitelikleri aynı anda üzerinde toplayan üç varlıktan biri değildir. Aynı zamanda o, zihinlerin rahatça kavrayabildiği Apaçık tevhid düşüncesinin karşısına çıkan saptırılmış ve gizemli bir nitelik kazandırılmış düşüncelerin ileri sürdüğü gibi anlaşılması zor bir şahıs da değildir. Daha sonra Kur'an'ın apaçık muhkem ayetlerindeki kesin gerçekleri bırakıp Tevil yapma imkanı bulunan müteşabih ayetlerini kuşku uyandırmak amacıyla kurkalayarak eyip büken art niyetliler deşifre edilirken diğer taraftan Allah'a samimiyetle inananların parlak simaları, tertemiz inançları ve kendilerini Allah katından gelen her şeyi tereddütsüz kabul edip teslim olmalarını tasvir eden ayetlere geliyor sıra. Yedi sana bu kitabı indiren odur. Bu kitabın bir kısım ayetleri kesin anlamlı, muhkemdir. Bunlar onun özünü oluştururlar. Diğer kısmı da birden çok anlamlı, müteşabihdir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve keyfi yorumlar yapmak amacı ile bu kitabın birden çok anlamlı ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onların yorumunu sadece Allah bilir. Köklü bilgiye sahip olanlar ise bu kitap a inandık o bütünü ile Allah katından gelmiştir, derler, bunu ancak aklı başında olanlar düşünebilirler. 8. Böyleleri şöyle der, ey Rabbimiz, bizleri doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma, bize katından rahmet bağışla, kuşkusuz sen bağışı bol olansın. 9 Ey Rabbimiz, sen geleceği kuşkusuz olan bir günde insanları kesinlikle bir araya getireceksin, hiç şüphesiz Allah sözünden caymaz. Rivayet edildiğine göre Necran Hristiyanları peygamber efendimize "Sen Hazreti İsa hakkında o Allah'ın kelimesi ve ruhudur demiyor musun?" demişlerdi. Bu ifade ile onun insan olmayıp Allah'ın ruhu olduğu şeklindeki kendi inançlarına destek bulmaya çalışıyorlardı. Bu Hristiyanlar Allah'ın mutlak birliğini ifade eden, ona şekil, ortaklar ve oğullar yakıştıran her türlü düşünceyi reddeden kesin ve muhkem ayetleri bırakıp mecazi ve tevile müsait ayetleri kendi yanlış inançlarına dayanak yapmak üzere kullandıkları için uyarılıyorlardı. Yalnız, ayetin kapsamı bu belirli olayla sınırlı değildir, aynı zamanda Allah'ın Hazreti Peygamber'e gönderdiği inançla ilgili düşüncenin gerçeklerini ve İslam'ın hayat tarzını içeren, bu kitap karşısında insanların benimsedikleri farklı tutumların yanında insan aklının kendi özel vasıtalarıyla kavrama imkanı olmayan ve nasların açıkladığının dışında hiçbir şekilde doğru olarak anlaşılma imkanı bulunmayan gayb ile ilgili ilgili meseleler de bu ayetin kapsamı içinde yer alıyor. Akide ve şeriatın hassas ilkeleri ise içerik ve kapsam açısından anlaşılır ve kesindir, bunlarla ilgili amaçlar kavranabilir türdendir ve kitabın temelini bunlar oluşturur. Hazreti İsa'nın doğumu ve yaratılışı gibi semiyata ve gaybe ait konulara gelince ayeti kerime bu tür konularda bize Allah'tan gelen bilgiyle yetinmemizi ve ileriye gitmememizi, sadece tasdik etmemizi hatırlatmaktadır. Çünkü bu tür ayet ler de hakke olan aynı kaynaktan gelmiştir. Onların mahiyetini ve keyfiyetini kavramak insan tabiatının sınırlı olan düşünce alanı ve kavrayış vasıtaları ile mümkün değildir. İşte bu aşamada insanlar, fıtratlarının sağlamlık veya bozulmuşluk durumuna göre bu muhkem ve müteşabih ayetleri farklı şekilde karşılıyorlar, kalplerinde eğrilik, saf fıtratında sapma ve bozukluk meydana gelenler, inanç, şeriat ve pratik hayat tarzının üzerine bina edildiği apaçık muhkem ayetlerdeki ilkeleri göz ardı ederek, farklı anlamlar yüklenebilecek müteşabih ayetlerin ardına düşerler, Halbuki bu ayetleri tasdik etmede temel dayanak onların geldiği kaynağın doğruluğuna inanmak ve onların tümünün haktan geldiğini bilmeyi teslim etmektir. Bununla beraber insanın algılama gücü gerçekten çok sınırlı ve alamda hayli dardır. Bu ayetleri anlamada başlıca dayanaklardan biri de bu kitabın tamamının doğru olduğunu, ne önce ve ne de geldikten sonra ona batılın karışamayacağı, hakkeyi ile indiğini doğrudan ilham ile kavrayabilme yeteneğine sahip olan fıtratın dürüstlüğüdür. O art niyetliler, müteşabi ayetlerin peşine düşüyorlar, çünkü müteşabi ayetlerde, inancı sarsıcı tevilir ve normal akılla yorumlanması mümkün olmayan sahaya girmiş olmanın tabi bir sonucu olarak birbirine aykırı düşüncelerden kaynaklanan fitneyi körükleme zemini bulabiliyorlar, halbuki bu tür müteşabih ayetlerin gerçek anlamını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlara gelince, bunlar, elde ettikleri bilgileri kullanarak aklın sahasını ve beşeri düşüncenin yapısını kavradıkları gibi, kendisine bahşedilen vasıtalarla üzerinde çalışma yapabileceği zeminin şartlarını idrak etmiş kimselerdir, İşte bunlar gönül huzuru ve güven içinde derler ki, biz ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır. Kitabın, Rabbileri katından indiğine inanmaları, onları bu gönül huzuruna iletmektedir, öyleyse o haktır ve doğrudur, Allah'ın bildirdiği şey mutlak anlamda doğrudur, onun nedenlerini ve illetlerini araştırma insan aklının görevi olmadığı gibi, onun güç yetireceği bir şey de değildir, yine insan onun mahiyetini ve arka plandaki gizli illetlerin yapısını kavrayabilecek güce de sahip değildir. Bilgide derinleşmiş bulunanlar Allah katından kendilerine gelen her şeyin doğru olduğunu daha baştan gönül huzuru ile kabul etmişlerdir, onlar bu huzura dürüst ve üretken fıtratları sayesinde varabilmişlerdir. Sonra, akılları da bu konuda hiçbir kuşkuya kapılmaz, çünkü onlar ilmin sahasına girmeyen, insanın araç gereç ve vasıtalarla bilgisini elde edemeyeceği konulara aklın girişmemesi gerektiğini bilirler. İşte bu, bilgide derinleşmiş olanların gerçek bir tasviridir. Büyüklük kompleksine kapılıp inkara kalkışmak, ancak bilginin dış yüzeyine aldanan ve meseleye yüzeysel olarak yaklaşanların işidir. Onlar bu halleriyle var olan her şeyi kavradıklarını, kavramadıkları şeylerin de yok olduğunu zannederler ya da kendi kavrayışlarını gerçeğin ölçüsü olarak kabul ederler ve kendilerinin kavradıkları sahanın dışında kalan gerçeklerin varlığına izin vermek istemezler, bu nedenledir ki Allah'ın mutlak kelamını da kendi akli ölçüleriyle değerlendirmeye kalkarlar, gerçek bilgi sahiplerine gelince onlar çok daha mütevazidirler, beşer aklının gücünü aşan ve çerçevesi dışına taşan pek çok gerçeği kavramada aciz kaldığını kabul etmeye daha yatkın oldukları gibi fıtratları da daha dürüsttür ve çok geçmeden dürüst fıtratları Hakke ile temasa geçer ve gönül huzuru ile onu kabul ederler. Bunu ancak akıl sahipleri bilebilir. Akıl sahipleri ile hakkı kabullenme arasında yalnızca bir hatırlama vardır sanki, o anda Allah'a bağlı olanların bozulmamış fıtratlarına yerleştirilmiş bulunan Hakke, birden harekete geçip ortaya çıkar ve düşünceye yerleşir. İşte o anda dilleriyle ve kalpleriyle sükunet dolu bir duaya, samimiyet dolu bir niyaza yönelerek, Allah'ın kendilerini haktan ayırmaması, hidayete erdikten sonra tekrar kalplerini eğriliğe bulaşmaktan koruması, rahmet ve iyiliğini kendilerinden esirgememesi için yalvarırlar, herkesi bir araya getirecek olan kuşku götürmeyen günü ve asla değişmesi düşünülemeyecek olan verilmiş vadi, sözü, hatırlarlar.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 İşte bilgide derinleşmiş olanların Rabbilerine karşı tavırları budur ve zaten imanla uyum içinde olan da bu tavırdır. Bu tavır, kişinin Allah'ın sözüne ve vadine gönül huzuru ile bağlılığından, onun sözüne ve vadine güveninden, onun rahmetini ve iyiliğini tanımasından, aynı zamanda onun değişmez kazasından ve gözle görülmez kaderinden korkmasından, imanın bir sonucu olan kalpteki takvadan, duyarlılıktan ve uyanıklıktan kaynaklanır, artık böyle bir gönülde ne gece ne de gündüz dalgınlığa, duyarsızlığa ve unutkanlığa yer yoktur. İmanlı bir gönül, sapıklıktan sonra ulaştığı hidayetin, karanlıktan sonra net olarak görmenin, yolunu şaşırdıktan sonra doğru yolu bulmanın, geçirdiği depresyondan sonra gönül huzuru ile hakka varmanın, kullara kulluktan kurtulup yalnız Allah'a kulluğun ve basit uğraşlarla bir süre vaktini öldürdükten sonra yüce ve üstün uğraşlara kavuşmanın değerini idrak eder. Bu olgunluğa eren kişi, tüm bu nimetlerin iman sayesinde Allah'tan geldiğini kavrar, aydınlık, dosdoğru bir yolda yürümekte olan bir yolcu, nasıl karanlık, dolambaçlı yollara düşmekten korkar, gölgenin serinliğini tadan biri nasıl tekrar kavurucu, kızgın çöllerde öyle sıcağında yola çıkmaktan kaçınırsa, bu kişi de tekrar sapıklığa dönüş yapmaktan böyle korkar, imanın güzelliğinde öyle bir tatlılık vardır ki, ki, sapıklığın çilesini ve acı bedbatlığını tadanlardan başkası onu kavrayamaz, İmanın verdiği gönül huzurunda öyle bir haz var ki, azgınlık ve sapıklık batağında sürünmüş olandan başkası onu algılayamaz. İşte müminler şu sükunet dolu dua ile Rabbilerine yönelirler. Ey Rabbimiz bizleri doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Sapıklıktan sonra birden hidayet ile kendilerine yönelen ve böyle iman gibi paha biçilmez bağışta bulunan Allah'ın rahmetine talip olurlar. Bize katından rahmet bağışla, kuşkusuz sen bağışı bol olansın. Onlar, imanlarının ilhamı ile Allah'ın rahmeti ve iyiliği olmadan kendilerinin hiçbir şeye güçlerinin yetmeyeceğini bilirler, hatta onlar kendi kalplerine bile hakim olamazlar, o kalpler de Allah'ın elindedir, bundan dolayı dua ile ona yönelerek kurtuluş ve yardımını esirgememesini talep ederler. Hz. Ayşe bir rivayetinde diyor ki, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, çoğu zaman şöyle dua ederdi, ey kalpleri, istediği yöne, çeviren, Allah'ım, kalbimi kendi dinin üzere sağlamlaştır, ey Allah'ın elçisi bu duayı ne de çok yapıyorsun, dedim, her kalp, Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır, o kalbi doğrultmayı dilerse doğrultur, saptırmak isterse saptırır, buyurdu. Allah'ın dilemesini bu ölçüde kavrayabilmiş bir kalp, ısrarla Allah'ın himayesine girmek ve ona tutunmak için. Çabalar, kendisine bağışlanan iman nimetinin elinden çıkmaması için ona yönelip dua etmekten başka çaresi olmadığının bilincine varır. Kafirlerin Durumu bu açıklamalardan sonra az sonra okuyacağımız ayetlerde inkar edenleri bekleyen kötü sona temas ediliyor ve günahları karşılığında cezalandırılmalarının asla değişmeyen sünnetullahın gereği olduğuna değiniliyor, ehli kitaptan inkar edenlerin ve bu dine karşı çıkanların tehdit edildiği ayetlerde Peygamber Efendimiz'e seslenilerek bizzat gözleriyle gördükleri Bedir Savaşı'ndaki az bir topluluğun inkara kalabalık bir topluluğun, yokluluğa nasıl üstün geldiğini Müslümanlara hatırlatması telkin ediliyor. On kafirlere gelince onların ne malları ve ne de evlatları Allah'ın karşısında hiçbir işlerine yaramaz, onlar cehennem ateşinin yakacağıdırlar. 11 Tıpkı Firavun oğulları gibi daha öncekilerin durumu gibi onlar ayetlerimizi yalanladılar Allah da günahları yüzünden onların yakalarına yapıştı hiç kuşkusuz Allah'ın azabı ağırdır 12 kafirlere de ki yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz orası ne fena bir barınaktır 13. Bedir Savaşı'nda, karşılaşan iki grubun durumunda sizin için ibret dersi vardır, taraflardan biri Allah yolunda savaşıyordu, öbürü ise kafirdi ve karşı tarafı gözleri ile kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı, hiç kuşkusuz Allah dilediğini yardımı ile destekler, bu olayda basiret sahipleri hesabına ibret dersi vardır. Bu ayetler İsrailoğullarına hitap edinde gelmiştir. Kendilerinden önceki ve sonraki inkarcıların vardığı kötü akıbette tehdit edilmektedirler. Ayrıca ibret verici hassas bir üslubla Firavun hanedanının uğradığı kötü son kendilerine hatırlatılmaktadır. Yüce Allah Firavun ailesini yok etmiş ve İsrailoğullarını kurtarmıştı. Fakat bu durum sapıklığa düşüp inkara kalkıştıkları zamanda onlar için özel bir imtiyazdır. Yaz değildi bozuldukları zaman onları küfürle damgalamaktan ve Allah'ın kendilerini zulümlerinden kurtardığı Firavun ailesi gibi onları da hem dünyada hem de ahirette inkarcıların cezasına uğramaktan kurtarmıyordu Aynı şekilde inkarcı olan Kureyş'in Bedir'de uğradığı hezimet hatırlatılıyor, Allah'ın yasası değişmez, hiç kimse Kureyş'in başına gelenlerin onların da basma gelmesine engel olamazdı, çünkü onları hezimete uğratan neden küfürdü, hiç kimse bu konuda Allah'a rağmen bir güce sahip değildir, sağlam bir imandan başka bir aracısı da yoktu, kimsenin. Kafirlere gelince onların ne malları ve ne de evlatları Allah karşısında hiçbir işlerine yaramaz, onlar cehennem ateşinin yakacağıdırlar. Mallar ve çocuklar, savunma ve korunma vasıtaları olarak kabul edilir, yalnız, geleceğinden şüphe edilmeyen ahiret gününde ikisi de hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü Allah'ın verdiği sözde dönüş olmaz ve onları o günde, ateşin yakıtıdırlar, insanın, tüm özelliklerini ve üstünlüklerini söküp alan ve onları odun, kütük ve benzeri varlıklar şeklinde tasvir eden şu ifade ile, ateşini yakıtı. Hayır, hayır, mallar, çocuklar ile şan şöhret ve otorite dünyada bile fazla bir işe yaramaz. Tıpkı Firavun oğulları ile daha öncekilerin durumu gibi, onlar ayetlerimizi yalanladılar, Allah da günahları yüzünden onların yakalarına yapıştı, hiç kuşkusuz Allah'ın azabı ağırdır. Bu, tarihte sık sık tekrarlanan ve Allah'ın bu kitabında detaylı olarak dile getirdiği olaylardan bir misaldir. Ayetlerini yalanlayanlara karşı Allah'ın murat ettiği şekilde takdirini gerçekleştirdiğinin ifadesidir bu olay. Allah bu yasayı dilediği şekilde yürürlüğe koymaktadır. Öyle ise, Allah'ın ayetlerini yalanlayan için ne bir güvence ne de bir kefaletten söz edilebilir. Şu halde, Hazreti Muhammed'in davetini salat ve selam üzerine olsun ve ona hakke ile inmekte olan kitabın ayetlerini inkar edip yalanlayanlar, hem dünyada hem de ahirette bu acı sona uğratılacaklardır. Bu nedenle aşağıdaki ayetler Peygamberimize, salat ve selam üzerine olsun, her iki dünyada da kendilerini kuşatacak olan bu acı sondan onları sakındırmasını istemektedir. Ayrıca yalanlama ve bunun sonucu olarak katı biçimde cezalandırılmanın firavun ve ondan önceki örneklerini unutmuşlardır diye yakında meydana gelen Bedir gününü onlara örnek göstermesini telkin etmektedir. Kafirlere de ki, yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz, orası ne fena barınaktır.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 Yüce Allah'ın, karşı tarafı gözleri ile kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı, ayeti iki şekilde yorumlanabilir. 1- Görüyorlardı ifadesindeki zamir kafirleri, karşı taraf ifadesi de Müslümanları kastetmiş olabilir, buna göre anlamı şöyle olur, kafirler o kadar kalabalık olmalarına rağmen, bir avuç Müslümanı, kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı, bu da Allah'ın bir planıydı, Allah, müşriklere Müslümanları çok, kendilerini az göstermişti, böylece kalpleri sarsılmış, ayakları kaymıştı. İki ya da bunun tam tersi olmuştu, buna göre anlamı şöyle olur, Müslümanlar müşrikler kendilerinin üç katı olduğu halde müşrikleri kendilerinin iki katı olarak görmelerine rağmen direnmiş ve onlara karşı üstün gelmişlerdi. Burada önemli olan zaferin Allah'ın desteğine ve takdirine havale edilmesidir. Bunda kafirleri bir tehdit ve kendi haliyle baş başa bırakma söz konusu olduğu gibi, inananlara bir destek, onların düşmanlarını küçümseme ve onlardan korkmamalarını sağlamada yer almaktadır. Durum surenin girişinde belirttiğimiz gibi hem bunu hem de onu gerektiriyordu. Kur'an burada da orada da işliyordu. Kur'an, büyük hakikati ve bu hakikate benzer içeriğiyle bugün de işlemektedir. İnkar edenlerin, yalanlayanların ve Allah'ın yolundan sapanların hezimete uğramasıyla ilgili Allah'ın sözü her zaman diliminde geçerlidir. Sayıları az da olsa mümin topluluğun zafere ulaşması ile ilgili de her an geçerlidir. Zaferin Allah'ın dilediği kimseye bahsedilmesi, Allah'ın desteğine bağlı kalışı, hükmünün yürürlükten kaldırılması, mümkün olmayan geçerli bir hakikat ve askıya alınması imkanı olmayan geçerli bir yasadır. İnanmış topluluğun görevi bu hakikati gönül huzuru ile kabullenmek, bu verilen söze güven beslemek, elinden gelen bütün imkanlarını kullanarak ona en güzel şekilde hazırlanmak, Allah izin verinceye kadar sabretmek, acele etmemektir, Allah, kendisinin ilim sıfatında gizli olan ve kullarının bilemeyeceği hikmetini bir müddet geciktirebilir, bu durumda mümin kula düşen görev acele etmemek ve umudunu yitirmemektir. Bu olayda basiret sahipleri hesabına ibret dersi vardır. İbretin tespit edilmesi ve gönüllerin onu kavrayabilmesi için görebilen bir göz, düşünebilen bir zeka gerekmektedir, yoksa ibret, gece gündüz her zaman göz önünde olsa ne fayda? İnsan Fıtratı İslam cemaatinin eğitilmesi gizli olan fıtri duygularla ilgilidir, bu gizli olan ve doğuştan gelen duygulara sürekli bir uyanıklık ile hakim olunmadığı, insanın arzu ve istekleri daha yüce ufuklara yönelmediği ve bu duygular Allah katından gelen daha sağlam ve daha iyi ilkelerle temasa geçmediğinde sapmanın ilk adımı atılmış olur. Dünya ihtiraslarında nefislerin arzu ve istekleri ile doğuştan gelen eğilimlerin etkisinde boğulmak insanın gönlünü basiretten ve ibret almaktan alıkoyar, insanları somut günübirlik zevklerin dalgaları arasında boğar, onların daha yüksek ve daha yüce hedeflere yönelmelerini engel olur, böylece duyguları katılaşan insan yakın, günübirlik zevklerin ötesine uzanma yeteneğinden yoksun kalır, onlara yükselemez, oysa Allah, insanoğlunu yeryüzündeki mahlukat arasından seçip ona halifelik görevini vermiştir. Hashtagat, sürdürülmesinde gereklidirler, yalnız onları kontrol altına almayı, belli bir düzene sokmayı, aşırı tahriklerini ve sivriliklerini frenlemeyi öğütler ki, insan onlara sahip olsun ve onları gerektiği gibi kullansın, onlar insana egemen olup istediği tarafa yöneltmesin, insanda yüce hedeflere yönelme ve daha üstün şeylere talip olma sözünü takviye etsin, bu nedenle cemaatin eğitilmesi için bu yönlendirme üstlenen Kur'an'ın bu ayetleri bir taraftan bu istek ve duygulara değinirken öbür taraftan ahiretin maddi ve manevi zevklerinin sayısız lezzetine dikkat çekmektedir, bu dünya hayatında kendilerini onun sevimli zevklerinde boğulmaktan koruyan ve kendi yüce insani niteliklerini muhafaza edenler ancak öbür dünyanın nimetlerinden yararlanabileceklerdir. Kur'an'ın anlatım gücü yeryüzünün insan nefsine hoş gelen başlıca şehvetlerini bir tek ayette toplamaktadır. Kadınlar, çocuklar, üst üste biriktirilmiş mallar, atlar, verimli topraklar ve hayvanlar, deve, sığır, koyun bunlar bizzat kendileri ya da sahiplerine sağladıkları diğer zevkler açısından yeryüzündeki isteklerin özünü oluşturmaktadır bundan sonra gelen ayette ise diğer alemdeki başka zevkler ortaya konmaktadır altından ırmaklar akan cennetler el değmemiş eşler ve tüm bunların ötesinde Allah'ın rızası gelecek iki ayetin de arz ettiği şekilde bunların hepsi gözlerini dünya zevklerinin ötesine diken ve gönlünü Allah'a bağlayanlar içindir. 14 kadınlara, evladlara, tartı tartı biriktirilmiş altın ve gümüşe, otlağa yayılmış atlara, küçük baş hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı tutkunluk insanlara cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa asıl varılacak yer Allah katındadır insanlara cazip, süslü, gösterildi, fiilin burada edilgen kipte verilmiş olması onların fıtra oluşumlarının bu eğilimi kapsadığını işaret etmektedir, bu nedenle onlara sevimli ve hoş görülmektedir, bu, aynı zamanda bir yönden realitenin de ifadesidir, insanda bu arzulara yönelik bir eğilim vardır, bu onun temel yapısının bir parçasıdır, öz itibariyle onu ne inkar etmeye, ne de çirkin görmeye gerek yok. Daha önce belirttiğimiz gibi bunların kökleşmesi, gelişmesi ve bir düzen içinde varlığını sürdürmesi, beşer hayatı için zorunludur. Yalnız realiteler, insan. Yaratılışında bu eğilimi dengeleyen, insan hayatının yalnız bu tek yönde boğulmasına ve yüce duygularının gücünü ve ilhamını yitirmesine engel olan bir yön daha bulunduğunu da göstermektedir. İnsan fıtratının bu diğer yönü, yüce hedeflere doğru yönelme yeteneği, nefse hakim olma, bu arzulara, tümüyle yönelirken nefsi en sağlıklı sınırda durdurma yeteneğidir. Bu, nefsi ve hayatı yapıcı sınırında durduran, bunun yanındadır hayatın sürekli biçimde terakkisini ve onun yüce davetin ufuklarına doğru yükselişini, insanın gönlünü meleği laya, ahiret yurduna ve Allah'ın rızasına bağlanmasını sağlayan fıtratın öbür yüzüdür. Bu ikinci yetenek birinci yeteneği düzene sokar, terbiye eder, onu kirden, pisliklerden arındırır, onu güvenli bir düzeye çıkarır, böylece insanın duygusal arzuları ve günübirlik özlemleri, insanlığın özüne ve gönlünün engin arzularına, Rabbine yönelişine, ondan sakınmasına engel olamaz, öyleyse fıtratın bu yönü, insanlığın yüce hedeflere doğru yükselme ve yücelme çizgisidir. Zevklere aşırı düşkünlük insanlara süslü, çekici, gösterildi, öyleyse bunlar sevilen, hoş görülen arzulardır, pis ve tiksindirici olarak görülmüş değildir, ifade biçimi onları pis görmeyi ve onlardan tiksinmeyi çağrıştırmıyor, yalnızca yapısının ve etkenlerinin bilinmesi ve yerli yerince kullanılıp bu sınırın aşılmaması, hayatta kendisinden daha değerli ve yüce şeylerin üstüne çıkarılmaması gerektiği belirtilmiştir, bu arzulara, dalmaksızın ve onlarda boğulmaksızın zorunlu olanlarını alıp daha başka ufuklara açılmamız gerektiği ifade edilmiştir. Burada İslam, beşerin, fıtratına uygun hareket etmek, ona realitesinden hareketle fıtrattan gelen duyguları baskı altına almaya ve kökünden söküp atmaya değil, eğitmeye ve ilerletmeye çalışmakla farklı bir uygulama getirmiştir. Günümüzde insanın şehevi arzularını baskı altına almaktan ve bunun zararlarından, ayrıca bu duyguları, baskı altına almak ve söküp atmaktan kaynaklanan, psikolojik bunalımlardan, Söz edenler, bu bunalımların sözü edilen duyguların, denetim altına alınmasından, değil, onları baskı altında tutmaktan kaynaklandığını kabul etmektedirler, bu ise doğuştan gelen duyguları pis olarak değerlendirmek ve onları kökten reddetmektir, o da insanı birbirine aykırı iki taraflı baskı altına sokar. Düşüncenin veya dinin ya da geleneklerin oluşturduğu bilinçten gelen baskı, buna göre fıtrı olan duygular pis duygulardır. Hiçbir şekilde var olmaları doğru değildir. O, bir eksiklik ve şeytani bir dürtüdür. Düşüncesiyle bu içgüdüleri bastırmak kolayca başarılabilecek bir iş değildir. Çünkü bunlar, fıtratın derinliklerinde yer eden beşer hayatının oluşmasında önemli bir görev yapan içgüdülerdir. Hayat ancak on onlarla tamamlanır ve Allah onları boşuna fıtrata yerleştirmemiştir, işte burada ve bu çalışma atmosferinde psikolojik kompleksler oluşmaya başlar, biz birbirine zıt olan bu psikolojik teorileri kabul etsek bile İslam bunu kabul etmez, İslam'ın insan bünyesini, beşeri psikolojinin iki ucu arasındaki çatışmadan uzak tuttuğunu görürüz, insanın şehvet ve lezzet özlemleri ile yükselme ve yücelmeye duyduğu ardından arzular arasında bir güven ortamı hazırladığını görüyoruz. Böylece İslam hem bu özlemlere hem öteki arzulara en güzel bir ortamda, dengeli sınırlar çerçevesinde, sürekli bir gelişme zemini hazırlamış olmaktadır. Bu konuda daha geniş bilgi için Muhammed Kutub'un ''İslam ve materyalizm arasında insan'' adlı eserine bakınız. Kadınlara, evlatlara, tartı tartı biriktirilmiş altın ve gümüşe, otla yayılmış atlara, küçükbaş hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı tutkunluk insanlara cazip gösterildi, bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa asıl varılacak güzel yer Allah katındadır. Kadınlar ve çocuklar insan nefsinin güçlü arzularından birer arzudur, bunlar, kantarlarca, yığılmış altın ve gümüş ile birlikte verilmiştir, burada, kantar kantar, yığılmış olma biçimi beşerin malı olan düşkünlüğünü ifade eder, eğer burada sırf mala duyulan eğilim amaçlanmış olsaydı, mallar, ya da altın ve gümüş denirdi, yalnız, kantarlarca yığılmış olma burada özellikle belirtilmek istenen özel bir vurgudur, Altın ve gümüşü yığmak için duyulan aşırı düşkünlüktür. Burada, malın sahibi için sağladığı diğer arzulara ulaşma imkanını göz ardı etsek bile mal yığmak kendi başına bir zevktir. Sonra kadınlara, çocuklara, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşe bir madde daha ekleniyor. Meraya salınmış atlar, at, bugünkü teknik çağda bile arzu edilen sevimli bir ziynettir. At, gençliğin, hareketin, kuvvetin ve güzelliğin, sevginin, kaynaşmanın ve atılganlığın sembolüdür. İnsanın yapısında genç atın görünümünü seyretmekle harekete geçen bir canlılık bulunduğu sürece binicilik mahareti olmayanlar dahi onu seyretmekle etmekten hoşlanacaklardır. Bu arzulara bir de evcil hayvanlar, deve, sığır, koyun ve arazi ekim ve dikim yapılan toprak de eklenmiştir. Bu son iki madde düşünce ve realite olarak birbirine yakındır. Hayvanlar ve verimli tarlalar, ekinler, yeşerme ve gelişme görünümleriyle beşer için ayrı bir zevktir. Orada hayatın açması tek başına bile güzel bir manzaradır. Buna, oraya sahip olma zevkini de ilave ettiğimizde arazi ve hayvan arzu edilen birer varlık olarak ortaya çıkar. Burada söz konusu edilen arzular, nefsani arzuların bir örneğini oluşturmaktadır. Bu, Kur'an ile muhatap olan toplumun arzularını somutlaştırmaktadır. Bunların bazıları her zaman geçerli olan ve herkesin arzularını temsil etmektedir. Kur'an bu arzuları arz ederken, her biri kendi konumunda değerlendirilsin, sınırını aşmasın ve diğerlerine karşı taşkınlık yapmasın diye onların gerçek değerini de ifade eder. Bunlar dünya hayatının güzellikleridir. Ayeti kelimelerin kerimelerin burada temas ettiği bütün sevimli zevkler ve bunlara benzer diğer zevkler ve arzular normal hayatın güzellikleridir. Bunlar ne yüce bir hayatın ne de engin ufukların güzellikleridir. Yakın olan bu yeryüzünün güzellikleri, bunlardan daha iyisini arzu edenlere gelince onlara nimet Allah katındandır. O nimetler daha iyidir. Zira insanın nefsini yükseltir ve onu arzu ve isteklere boğulmaktan, göklerden, yükselmesine engel olacak ve onu yere çakılmaktan kurtaracaktır, daha iyisini arzu edenlere Allah katındaki güzellikler daha hayırlıdır, bunlar aynı zamanda söz konusu arzuların yerini de doldurur. 15'deki size bunlardan daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Takvalılar için rabbileri katında sürekli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, el değmemiş eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Hiç kuşkusuz Allah kullarını hakkıyla görür. Ayeti kerimenin burada temas ettiği ve Rasulün salat ve selam üzerine olsun takva sahiplerini kendisiyle müjdelemesi emredilen güzellikler anahtarları ile somut nimetlerdir. Yalnız bunlar ile dünya güzellikleri arasında temel bir fark vardır. Bu güzelliklere ancak muttaki olanlar erişebileceklerdir. Allah'ın korkusu ve Allah'ın zikri kalplerinde olan muttakiler, takva bilinci hem ruhu hem de somut duyguları eğiten bir bilinçtir, nefsi, arzu ve isteklerde boğulmaktan ve hayvanlar gibi ona uyum sağlamaktan kurtaran frenleyici bir bilinçtir, Rabbilerine karşı takva sahibi olanlar, Kendisiyle müjdelendikleri bu somut güzelliklerden haberdar olunca duyu organlarının kabalıklarından kurtularak arı duru, şeffaf bir düzlemde ona doğru ilerler, hayvani arzu ve isteklerden arındırılmış bir duyarlılık içinde yol alırlar, bu kimseler, yeryüzünde bulunmakla birlikte bu yüce duygularından dolayı Allah'ın vaat ettiği yere varırlar. Bu tertemiz ve nezih olan güzellikler dünya güzelliklerinin hepsini tam olarak karşılar, onları geride bırakır. Eğer onların dünya güzellikleri verimli bir tarla ise, ahirette altlarında ırmakların aktığı mükemmel cennetler vardır, bunun da ötesinde onlar sonsuzdur, kendileri de orada sonsuza dek kalacaklardır, süresi sınırlı olan tarlalar gibi değildir. Şayet dünya güzellikleri kadınlar ve çocuklar ise ahirette el değmemiş eşler vardır, bu hanımların tertemiz olmaları dünya hayatındaki arzulara karşı daha üstün ve daha faziletli olmalarını ifade eder. Otlağa salınmış atlar, evcil hayvanlar deve, sığır, koyun kantarlarca yığılmış altın ve gümüşe gelince, bunlar dünyanın asıl güzelliklerine erişmek için birer vasıtadır, ahiret nimetlerinde ise, amaçlara ulaşmak için vasıtalara ihtiyaç yoktur. Sonra, orada tüm güzelliklerden değerli bir şey var, orada Allah'ın hoşnutluğu var, hem dünya hayatına hem de ahiret hayatına denk olan ondan daha da değerli olan Allah'ın rızası var, kelimenin kapsadığı bütün sıcaklık ve yine kelimenin ihtiva ettiği tüm merhametiyle Allah'ın hoşnutluğu. Allah kullarını hakkıyla görendir. Fıtratlarının ve fıtratlarını oluşturan eğilimlerinin gerçek yapısını gören ve bu fıtrat için yararlı olan şeyleri dünya ve ahiret için nasıl oluşturmak gerektiğini takdir eden Yüce Allah'tır 0. Ayeti Kerime daha sonra bu kulların niteliklerinden söz eder, takva sahiplerinin Rabblerine karşı tutumları, onunla Allah'ın rızasına kavuştukları tavırlarını göz önüne serer. 16. Bu kimseler, ey Rabbimiz, inandık, günahlarımızı affeyle, bizleri cehennem ateşinin azabından koru, derler. 17. Bunlar sabırlılar, samimi bağlılar, gönülden kulluk edenler, mallarını Allah yolunda harcayanlar ve seher vakitlerinde günahlarının bağışlanmasını dileyenlerdir. Davalarında takvalarından kaynaklanan bir ahenk var, bu, onların imanlarını açığa vurmaları, onu Allah katında şefaatçi kılmaları, bağışlanmayı dilemeleri ve ateşten sakınmalarıdır. Onların her bir sıfatında, hem insan hayatında hem de Müslüman cemaatin hayatında önemli bir değer olan nitelikler gerçekleştirmektir. Sabırda, acıları basit görme, halinden şikayete yanaşmama, davanın yükümlülüklerine karşı sebat etme, hakkın yükümlülüklerini yerine getirme, Allah'a teslim olma, Allah'ın kendileri için dilediği şeye teslimiyet gösterme, onun hükmünü kabul edip gönül hoşnutluğu ile karşılama vardır. Doğrulukta, varlığın temeli olan hakke ile övünme, güçsüzlüğü basit görme vardır, çünkü yalan, herhangi bir zararı önlemek veya herhangi bir menfaati elde etmek için gerçek sözü dile getirme güçsüzlüğünden başka bir şey değildir. Gönülden Allah'a yönelmede, uluhiyetin hakkını ve kulluk görevini yerine getirme vardır, kendinden başka hiçbir kimseye kulluk yapılmayan tek Allah'a kulluk etmesi, insana onur kazandırmış olmaktadır. Allah yolunda malını dağıtmada, mala boyun eğmekten özgür olma, cimriliğin boyunduruğundan kurtulma, bireysel zevklerin arzusuna karşı evrensel insan kardeşliğini ve insanların yaşadığı dünyaya yakışacak bir biçimde insanlar arasında bir dayanışmanın gerçekleşmesini ilan etme vardır. Bunların hepsinden sonra, seher vaktinde bağışlanma dilemek ise, Meltem rüzgarlarının dalgalandığı serin, engin gölgeleri ortaya koymaktadır. Zaten yalnızca seherler kavramı gecenin tan yerinin ağarmasından önceki zaman dilimine gölgeler düşürmektedir. Havanın berraklaştığı, durgunluğa ve sessizliğe kavuştuğu, insanın gönlünde saklı bulunan manevi duygularının harekete geçtiği zaman kesiti, buna bir de bağışlanmayı dileme tablosu eklendiği zaman hem insanın iç dünyasında hem de varlığın özünde var olan ahenk bir atmosfer meydana gelir, artık burada insanın ruhu ile evrenin ruhu yaratıcılarına yönelmede el ele tutuşurlar, işte sabredenler, doğru olanlar. Gönülden kulluk edenler, mallarını Allah yolunda harcayanlar, seherlerde bağışlanma dileyenler, onlara, Allah'ın rızası vardır, zaten onlar Allah'ın. Rızasına layıktırlar, gölgesi cömertlik ve manası merhamet olan Allah'ın rızasına, O, her çeşit arzudan daha üstündür, her güzellikten daha güzeldir. İşte Kur'an bu şekilde, insanın beşeri duygularını toprak üzerindeki yerinden başlayarak yavaş yavaş ufuklarda, aydınlıklarda dalgalandırmaktadır. Şefkat ve merhametle, rahatlık ve kolaylık içinde, onun bütün fıtratını yani tüm özlemlerini güçsüzlüğünü, zaaflarını, yeteneklerini ve eğilimlerini göz önünde bulundurarak harekete geçirmektedir. Bunu yaparken herhangi bir baskıya ve zorlanmaya başvurmaz, hayatın akışını durdurmadan ve beşeri meleği a'la'ya kadar yükseltir, işte Allah'ın yarattığı fıtrat ve işte Allah'ın bu fıtrat için belirlediği program, Allah kulları görendir. Egemenlik Surenin buraya kadarki akışı, tevhid gerçeği ile uluhiyet, otorite ve risalet birliğini ortaya koymayı hedef alıyordu. Gerçek müminler ile kalbinde eğrilik bulunan sapıkların Allah'ın ayetlerine ve kitabına karşı tavırlarını tasvir ediyordu. Sapıkları geçmişte ve günümüzde inkar edenlerin çarpıldığı cezanın aynısıyla tehdit ediyordu. Daha sonra ibret almaktan alıkoyan fıtri dürtülerin yapısını ortaya koyuyor takva sahiplerini Rabblerine karşı tutumlarını ve onların Allah'a sığınışlarını tasvir ediyordu. Şimdi ise bu konunun sonuna kadar kendimizi başka bir hakikatin önünde buluyoruz. Bu, temel hakikat olan tevhidin bir sonucudur. Beşerin pratik hayatında gerçekleştirmeyi gerektirmektedir. İşte bu dersin ikinci bölümü bu hakikati ele almaktadır. Bu nedenle, birinci hakikati tekrar vermekle başlıyor ki, onun için gerekli olan etkilerini bunun üzerine bina etsin. Önce Yüce Allah'ın, kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmesiyle, meleklerin ve ilim sahiplerinin de bu gerçeğe şahitlik ettikleriyle başlıyor. Bununla beraber Allah'ın hakimiyet ile ilgili sıfatı da açıklanıyor. Bu sıfat, hem insanların işlerinde hem de evrenin işlerini düzenlerken adaleti gerçekleştirmesi sıfatıdır. Allah, uluhiyet ve otoritede eşsiz olduğu sürece, bu gerçeği kabul etmenin ilk sonucu olarak, yalnız Allah'a kulluğun kabul edilmesi ve kulların tüm işlerinde O'nun yegane otorite sahibi tayin edilmesi, kulların Rabbilerine teslim olmaları, kendilerine hakim olan otoritesine itaat etmeleri, O'nun kitabına ve peygamberine uymaları zorunlu olacaktır. Yüce Allah'ın, Allah katında geçerli olan din İslam'dır, sözü bu gerçeği garanti etmektedir, Allah, İslam'dan başka hiçbir dini hiç kimseden kabul etmez, teslim olma, itaat etme ve bağlanma anlamıyla İslam, buna göre Allah'ın insanlardan kabul buyuracağı din, akıldaki sırf bir düşünce, gönüldeki sırf bir doğrulama değildir, Allah'ın kabul edeceği din, ancak bu doğrulamanın ve bu düşüncenin gereğini yerine getirmekte gerçekleşecek olan dindir. Bu din, kulların tüm işlerinde Allah'ın yolunu hakem kabul etmeleri, onun verdiği hükme itaat etmeleri ve Allah yolunda Allah'ın elçisine uymalarıdır. İşte böylece, ehli kitabın hallerine hayret ediliyor ve onların durumları açığa vuruluyor, çünkü onlar Allah'ın dini üzere olduklarını iddia ediyorlar ama sonra, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrıldıklarında onlardan bir grup geri duruyor ve onlar yüz çeviriyorlar, halbuki bu tavır, dindarlık iddiasıyla temelden çelişiyor, İslam dışında Allah'ın kabul edeceği hiçbir din yoktur, Allah'a teslim olma onun elçisine itaat etmeden, onun yoluna bağlanmadan, hayatta ilgili hükümlerde onun kitabını hakem kabul etmeden asla İslam'dan söz edilemez. Onların Allah'ın dinine iman etmediklerini somut olarak ortaya koymakta olan bu yüz çevirmelerinin nedenini de açığa çıkarmaktadır. Buna göre yüz çevirmelerinin nedeni, hesap gününde adaletle cezalandırmanın gerçekleşeceğine sağlıklı bir biçimde inanmamalarıdır. Çünkü onlar, sayılı birkaç gün dışında ateş bize dokunmayacaktır, demişlerdi. Zira ehli kitap olduklarına bel bağlamışlardı, uydura geldikleri hükümler dinlerinde kendilerini aldatmıştı. Bu ise aldatıcı bir cüretkarlıktan başka bir şey değildir. Onlar kitap sahibi değildir, aslında mümin de değillerdi. Mutlak olarak onlar Allah'ın dini üzere de bulunmuyorlardı. Çünkü aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına çağrıldıklarında onlardan bir grup geri duruyor ve yüz çeviriyorlardı. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de dinin anlamını ve dine bağlılık gerçeğini bu şüphe götürmeyen kesinlikle ortaya koymaktadır. Allah kullardan bunun berrak ve kesin bir şekli olan dinden, İslam'dan başkasını kabul etmemektedir. İslam ise, Allah'ın kitabın hakem olarak kabul etmek, ona itaat etmek ve ona bağlanmaktır. Kim bunları yapmazsa onun hiçbir dini yoktur ve o Müslüman da değildir, ne kadar İslam iddiasında bulunsa Allah'ın dini üzere olduğunu ileri sürse de, çünkü bizzat Allah'ın kendisi, Allah'ın dinini belirlemekte, ortaya koymakta ve açıklamaktadır. Bu din, tanımlanmasında ve sınırlarının belirlenmesinde insanın arzu ve isteklerine boyun eğmez, herkes istediği şekilde onun sınırlarını belirleyemez, onu tanımlayamaz. Hayır, aksine kafirleri Kur'an ayetlerinin de belirttiği gibi kafirler, Allah'ın kitabıyla muhakeme olunmayı kabul etmeyenlerdir dost edinenler, Allah ile hiçbir ilişkisi olmayan kimselerdir, onlar hiçbir işte Allah ile bir bağları. Kalmamıştır, onlar ile Allah arasında hiçbir şekilde bir ilişkiden söz edilemez, Allah'ın kitabını hakem tutmayı reddeden kafirleri dost edinmek, onlara yardım etmek ya da onlardan yardım dilemek Allah ile tüm ilişkilerin kesilmesi için yeterlidir. Burada Müslüman, dini temelinden silip süpüren bir dost edinme eyleminden sert bir biçimde sakındırılmaktadır. Kur'an'ın ifade biçimi bu sakınmaya evrensel bir bakış açısını da ilave etmektedir. Müslüman cemaatin bu evrende işleyen güçlerin gerçek mahiyetini kavraması istenmektedir. Buna göre Allah tek başına hüküm ve tasarruf sahibi, mülkün sahibi, dilediğine mülkü veren, mülkü dilediğinden alan, dilediğini güç ve onur sahibi yapıp, dilediğini güçsüz kılandır, insanların işleri üzerindeki bu hükümranlığın, tüm evren üzerindeki hükümranlığının yalnızca bir parçasıdır, geceyi gündüze, gündüzü de geceye çeviren, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran odur, hem insanların işlerini hem kainatın işlerini adalet ile yürütmek budur işte, şu halde ne kadar malları, güçleri ve çocukları olursa olsun onun dışında hiçbir varlığın dostluğuna gerek yoktur. Yer yer tekrarlanan ve vurgulanan bu sakındırma o günkü Müslüman cemaatin pratik yaşantısını ortaya koymaktadır. Çünkü onlar henüz bu konuda tam bir netliğe kavuşmamışlardı. Ayrıca Mekke'de müşrikler, Medine'de de Yahudilerle, bazıları ailevi, sosyal ve ekonomik bağları nedeniyle ilgileniyorlardı. İşte söz konusu durum bu açıklamayı ve sakındırmayı zorunlu kılıyordu. Yanı sıra, insan psikolojisinin ortada olan beşeri güçlerden etkilenmeye eğilim duyması, işin gerçek mahiyetini ve güçlerin gerçek alanını hatırlatmayı zorunlu kılması açıklanmış olmaktadır, bir yandan da inancın temeli ve pratik hayattaki gerekleri açıklanmaktadır. Bu bölüm, şüphe götürmez kesin bir ifade ile sona ermektedir. İslam, Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Allah'a giden yol, peygambere bağlılık yoludur. Sadece kalp ile inanmak ve dil ile şehadet getirmek değildir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sevsin. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse, Allah kafirleri sevmez. Ya Allah'ın sevdiği itaat ve bağlılıkları ya da Allah'ın hoşlanmadığı küfür, apaçık ve net olan yol ayırımı budur işte. 18 Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun adaleti ayakta tuttuğuna Allah'ın kendisi, melekler ve bilgili kullar tanıktır, ondan başka ilah yoktur, o üstün iradeli ve hikmet sahibidir. Allah'ın ş e h a d e t I bu, İslam'ın inançla ilgili düşüncelerin temelini oluşturan birinci gerçektir. Tevhid gerçeği, uluhiyet birliği, egemenlik birliği, adalete dayalı egemenlik, bu aynı zamanda surenin kendisiyle başladığı gerçektir. Allah'tan başka ilah yoktur, hayat ve egemenlik ona aittir. Bu ayet, bir taraftan İslam inancının gerçek oluşunu ortaya koymayı, diğer taraftan da ehli kitabın ürettiği şüpheleri aydınlatıp bertaraştırır graf etmeyi hedef almaktadır. Bu ayette bizzat ehli kitaptan bu kuşkuları gidermek, ayrıca inançları etkilenebilecek olan Müslümanlardan bu şüpheleri uzaklaştırmak amaçlanmıştır yüce Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etmesi, Allah'a iman edenlere yeterlidir, denebilir ki Allah'a iman edenden başkası Allah'ın şehadetiyle yetinmez Allah'a iman eden de bu şehadete ihtiyaç duymaz yalnız işin realitesi şudur ki, ehli kitap Allah'a iman ediyordu, fakat aynı zamanda ona bir oğul ve bir ortak yakıştırıyorlardı hatta müşrikler de Allah'a iman ediyorlardı, yalnız Onların sapıklığı, Allah'a ortak ve eşler koşmalarından, kızlar ve oğullar isnat etmelerinden ileri geliyordu, hem ehli kitaba, hem de müşriklere, yüce Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığına şehadet ettiğinin belirtilmesi, onların düşüncelerinin düzeltilmesinde büyük ölçüde etkili olabilirdi. Daha önce ayetleri tetkik ettiğimiz gibi ayetlerin ifade biçimi incelendiğinde meselenin bundan başka enginlik ve incelik boyutlarının olduğu ortaya çıkar, Yüce Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etmesi burada bir giriş olarak verilmiş, arkasından bunun zorunlu sonuçları sıralanmıştır, şöyle ki, Allah, kullarından yalnız kendisine yapılan kulluktan başkasını kabul etmez, bu kulluk da ancak İslam'a teslim anlamıyla gerçekleşebilir. Sadece bir inanç ve bilinç olarak gerçekleşemez. Kur'an'ın hükümlerinde somutlaşan realiteye dayalı pratik yolun gereklerine göre hareket etmek, ona itaat etmek ve bağlanmakla gerçekleşebilir. Bu açıdan her zaman pek çok kimseler görürüz ki, Allah'a iman ettiklerini söylerler, fakat uluhiyette onunla beraber başkasını. Ortak koşarlar, ondan başkası tarafından ortaya konan bir yasayla muhakeme olunurlar, onun kitabına ve Resulüne bağlanmayanlara itaat ederler, düşüncelerini, değer yargılarını, ölçülerini, ahlaklarını ve eğitimlerini başkasından alırlar, işte bunların hepsi onların, biz Allah'a iman ediyoruz, sözlerine aykırı düşmektedir ve Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etmesiyle bağdaşmamaktadır. Meleklerin şahadetiyle ilim sahiplerinin şehadeti ise, onların yalnız Allah'ın emirlerine itaat etmelerinde, yalnız Allah'tan emir almalarında, onun katından gelen her şeye, ondan geldiği kesinlik kazandıktan sonra, kuşkuya kapılmadan ve herhangi bir tartışmaya girmeden teslim olmalarında somutlaşmaktadır, daha önce yine bu surede ilim sahiplerinin bu tutumlarına işaret edilmişti. Köklü bilgiye sahip olanlar ise, bu kitaba inandık, o bütünü ile Allah katından gelmiştir, derler, bunu ancak aklı başında olanlar düşünebilir. İşte ilim sahiplerinin şehadeti, işte meleklerin şehadeti, doğrulama, itaat etme, bağlanma ve teslim olma. Yüce Allah'ın birliğiyle ilgili şehadeti, meleklerin ve ilim sahiplerinin uluhiyetin vazgeçilmez temel niteliği olan,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 Ayetin ifade biçiminin de belirttiği gibi, bu uluhiyetin vazgeçilmez bir niteliğidir, İşte surenin başında geçen egemenliğin anlamı da budur, Allah'tan başka ilah yoktur, o üstün irade ve hikmet sahibidir, bu, adalete dayalı bir egemenliktir. Allah'ın şu kainat ve insanların hayatı ile ilgili idaresi sürekli olarak adalet ile yürütülmektedir. İnsanların hayatında mutlak adaletin oluşması, kainatın içinde yer alan her varlığın kendi görevini başka varlıkların görevi ile mutlak bir ahenk içinde yerine getirmesi gibi insanlar arasındaki işlerin düzene girmesi, Allah'ın insanların hayatı için seçtiği ve kendi kitabında açıkladığı Allah'ın yolunu hakem kabul etmedikçe gerçekleşemez yoksa kainatın hareketi ile insanın hareketi arasında ne adaletten ne mükemmellikten ne düzgünlükten ne ahenkten ve ne de uyumdan söz edilebilir bu hal ise zulümdür çatışmadır dağılmadır ve yok olmadır Böylece görüyoruz ki, tarih boyunca ne zaman yalnız Allah'ın kitabı hükmetmişse, ancak o zaman insanlar adaletin tadını çıkarabilmiştir. Hem itaat etmek, hem de günahkarlığa eğilim duymak, şunun ile bunun arasında tercih yapmak, Allah'ın yolu izlendiği müddetçe ve insanların hayatına Allah'ın kitabı hükmettiği sürece itaat etmeye daha yakın olmakla belirginlik kazanan beşer yapısının gücü oranınca insanların hayatları da evrenin akışına paralel bir doğrultuda harekete geçer, ne zaman da insanların hayatına insanların ürünü başka bir yaşam biçimi hükmetmişse beraberinde beşerin barbarlığını ve acizliğini getirmiştir, bunların yanı sıra, onunla beraber herhangi bir şekliyle zulüm ve çelişki de eksik olmamıştır, bireyin topluma zulmü, toplumun bireye. Zulmü, bir sınıfın diğer bir sınıfa zulmü, bir milletin başka bir millete zulmü, ya da bir neslin diğer bir nesle zulmü, yalnız Allah'ın adaleti bunların hepsinden uzaktır, çünkü Allah tüm kulların ilahıdır, sonra yerde ve gökte ne varsa hiçbir varlık ondan gizli değildir. Ondan başka ilah yoktur o, üstün irade ve hikmet sahibidir. Aynı ayette ikinci defa uluhiyetin birliği hakikati, izzet sıfatı ve hikmet sıfatı ile vurgulanıyor. Otorite ve hikmet, adaleti yetkin biçimde gerçekleştirmek için zorunludur. Adalet, her şeyi yerli yerince koymak ve onu uygulamak için gerekli güce sahip olmaktır. Yüce Allah'ın sıfatları müsbet bir etkinliği düşündürür ve aşılamaya çalışır. İslam düşüncesinde Allah için olumsuz bir anlayışa yer yoktur. Çünkü çünkü İslam, düşüncelerin en mükemmeli ve en sağlıklı olanıdır. Zira bu düşüncede Yüce Allah kendi kendisini tanıtır. Bu olumlu etkinliğin önemi ise şudur, böylece insanın kalbini Allah'a onun iradesine ve hükmüne bağlar. Sonuçta inanç, sırf donuk bir fikir ve anlayış olmaktan kurtulup, canlı, etkin ve dinamik bir niteliğe kavuşur. HAKK ve Tek Din bir ayeti kerimede iki kere vurgulanan bu hakikatin üzerine tabi sonucu ilave edilmektedir, yalnız bir uluhiyet, bu tek olan uluhiyetten başkasına asla kulluk yoktur. 19 Allah katında geçerli olan din İslam'dır, kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra karşılıklı ihtirasları yüzünden anlaşmazlığa düştüler, kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki, Allah'ın hesaplaşması çok çabuktur. 20. Eğer seninle tartışmaya kalkışırlarsa de ki, ben bana uyanlar ile birlikte tüm varlığım ile Allah'a teslim oldum, kendilerine kitap verilenler ile kitapsız müşriklere, siz de teslim oldunuz mu? diye sor, eğer teslim olurlarsa doğru yola girmiş olurlar, eğer sırt dönerlerse sana düşen sadece duyurmaktır, Allah kullarını hakkıyla görür. Bir tek uluhiyet, öyleyse kulluk da yalnız bir ilahadır. Bu uluhiyete teslim olmak, kulların kalplerinde ve hayatlarında Allah'ın otoritesi dışında hiçbir varlığa yer bırakmaz. Bir tek uluhiyet, öyleyse insanların kendisine ibadet etmesinde, emrine bağlanmasında, yasasını ve hükmünü kendi aralarında uygulamasında, onların değer yargılarını ve ölçülerini belirlemesinde, bu değer yargılarına ve ölçülere uymalarım emretmesinde, baştan sona kadar bütün hayatlarını razı olduğu direktife uygun biçimde kurmalarını istemesinde gerçekten hak ve yetki sahibi yalnız bir hah vardır. Bir tek uluhiyet, öyleyse bir tek inanç vardır, o da Allah'ın kendi kullarından kabul ettiği inançtır, saf ve net olan tevhid inancı, sözünü ettiğimiz tevhidin gerekleri ise. Allah katında din İslam'dır. O İslam ki, kuru bir iddiadan ibaret değildir, sadece bir sembol değildir, sadece dil ile söylenen bir sözcük değildir, hatta kalbin huzur içinde kapsamını aldığı bir düşünce de değildir, bireylerin kendi başlarına namazda, oruçta ve hekta yerine getirdiği bir takım bireysel dini görevler hiç değildir, Hayır, Allah'ın insanlar için kendisinden başka hiçbir dini kabul etmediği İslam bu değildir, burada sözü edilen İslam teslim olmakla gerçekleşen İslam'dır, itaat ve bağlılıkla gerçekleşen İslam'dır, kulların aralarında Allah'ın kitabını hakem tayin etmekle gerçekleşen İslam'dır, nitekim, az sonra Kur'an'ın akışı içinde bunlar ele alınacaktır. İslam, uluhiyet ve otorite birliğinin kabul edilmesidir, birlenmesidir. Halbuki ehl-i kitap Allah'ın yüce zatı ile İsa'nın, selam üzerine olsun, zatını karıştırdıkları gibi, Allah'ın iradesiyle İsa'nın iradesini de karıştırıyorlardı. Bu düşüncelere bağlı olarak aralarında şiddetli anlaşmazlıklara düşüyorlardı. Bu anlaşmazlıklar çoğu zaman onları birbirini öldürmeye, aralarında savaşların çıkmasına neden oluyorlardı. İşte burada Allah, ehli kitaba ve İslam topluluğuna bu anlaşmazlığın nedenlerini belirtmektedir. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra karşılıklı ihtirasları yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bu, işin gerçek yüzünü bilmemekten kaynaklanan bir anlaşmazlık değildir, çünkü Allah'ın birliğini, uluhiyetin tekliğini, insanın yapısını ve kulluk gerçeğini bildiren kesin ilim onlara gelmiş bulunmaktadır. Onlar ancak aralarındaki azgınlıktan, taşkınlıktan ve zulümden dolayı ayrılığa düşmekteydiler, zira Allah'ın kitaplarının, yasalarının ve belirlediği inanç sisteminin kapsadığı doğruluk ve adaletten ayrılmış bulunmaktadır bulmakta Surenin girişinde çağdaş Hristiyan yazar T5. Arnold'dan yaptığımız alıntıda, siyasal akımların, bu mezhebi ayrılıkların nasıl körüklediğini görmüştük. Burada gördüklerimiz Yahudilik ve Hristiyanlık tarihi boyunca zaman zaman tekrar sahnelenen olaylardan yalnız bir örnektir. Mısır, Şam ve bu iki ülkeye bağlı bulunan yörelerin Roma idaresine karşı olduklarından Roma'nın resmi mezhebini nasıl reddettiklerini ve Başka bir mezhebe bağlandıklarını da görmüştük, aynı şekilde bir Roma imparatoru olan Heraklius, ün kendi ülkesinin parçalarını birleştirme çabaları da orta yolu arayan bir mezhebin doğuşuna neden olmuştu, İmparator bununla bütün amaçlarına ulaşacağını sanıyordu, sanki inanç, siyasal ve ulusal manevralarda kullanılabilecek bir oyuncaktı. İşte bu tutum, azgınlığın en çirkin biçimiyle taşkınlığın ta kendisidir, hem de kasıtlı ve bilinçli azgınlık. Bu nedenle en uygun yerinde korkunç tehdit yer almaktadır. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki, Allah'ın hesaplaşması çok çabuktur. Bu tehdit tevhid gerçeği üzerindeki ayrılığı küfür saymış, kafirleri de hesaplarının çarçabuk görülmesiyle tehdit etmiştir, böylece kendilerine tanınacak zaman küfürde, inkarda ve ayrılıkta ısrara neden olmasın. Sonra Peygamberine, salat ve selam üzerine olsun, ehli kitaba ve müşriklere karşı tavrını belirlemede ayrılış çizgisini telkin etmiştir, böylece Peygamber onlara karşı mesajını net olarak ortaya koyabilecek, ondan sonra onların işini Allah'a havale edecek, apaydınlık yolunda ve yalnız başına kalsa da yürümeye devam edecektir.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 Daha öncekilere ilave olarak fazla açıklamaya gerek yok, ya uluhiyet ve otorite birliği itiraf edilerek teslim olmak ve bağlanmak gerekecek, ya da uzun uzadıya pazarlıklara ve art niyete girişilecektir, o zaman da tevhid ve İslam gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle Yüce Allah, Resulüne, salat ve selam üzerine olsun, hem inancını hem de yaşam biçimini açıklayacak bir tek sözü telkin etmektedir. Eğer seninle tartışırlarsa, yani tevhidde ve dinde, de ki, ben yüzümü Allah'a teslim ettim, ben ve bana uyanlar, burada, uyma, ifadesinin bir esprisi vardır. Bu, sırf doğrulamaktan ibaret değildir, o, bağlanmaktan ibarettir. Aynı şekilde, yüzünü teslim etmek, de önemli bir espriye sahiptir. Yani bu sırf dille söylemek ya da kalple inanmak değildir, bu da ancak teslim olmakla gerçekleşir, Taat ve bağlılık ile birlikte bir teslim oluş, yüzünü teslim etme, bu teslim oluşun dolaylı anlatımıdır. Yüz, insanın en değerli ve en üstün organıdır. Bu ifade, çağrıya kulak veren, izleyen, boyun eğen, itaat eden bağlanışın tablosunu canlandırmaktadır. İşte bu, Muhammed'in, salat ve selam üzerine olsun, inancı ve yaşam biçimidir. Müslümanlar da inancında ve yaşam biçiminde onun takipçileri ve izleyicileridir. Öyleyse ehli kitaba ve müşriklere, durumlarını belirleyici, tavırlarım ortaya koyucu soruyu sormalıdır. Her iki kapıyı birbirinden açık bir şekilde ayıran, karışma ve benzeşmeye yer bırakmayan ayırıcı çizgiyi belirlemelidir. Kendilerine kitap verilenler ile kitapsız müşriklere siz de teslim oldunuz mu diye sor. Onlar birbirinin aynıdır, bunlar da onlar da, müşrikler de ehli kitap da açıkladığımız anlamı ile İslam'a çağrılmaktadır. Bunu kabul ettikten sonra onun gereklerini yerine getirmeye, hayatta Allah'ın kitabını ve yaşam biçimini hakem olarak tayin etmeye davet edilmektedirler. Onu kabul ettikten sonra gereklerini yerine getirmeye, hayatta Allah'ın kitabını ve yaşam biçimini hakem olarak tayin etmeye çağrılmaktadır. Eğer İslam'a girerlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Hidayet tek bir biçimde ortaya çıkmaktadır, o da İslam biçiminde gerçekleşmektedir. Bu gerçekliği ve bu yapısıyla İslam, bunun dışında doğru yola ulaşmanın başka biçimleri, başka şekilleri, başka şartları ve başka yolları da yoktur. İslam dışında kalanlar ise ancak sapıklık, cahiliye, şaşkınlık, eğrilik ve kaypaklık içindedir. Eğer yüz çevirirlerse, sana ancak tebliğ etmek düşer haberi ulaştırdıktan sonra Resulün hizmeti sona erer, görevi biter, Tabii ki bu durum, Allah'ın ona İslam'ı kabul etmeyenler vazgeçip şu iki şıktan birini kabul edinceye kadar onlarla savaşmayı emretmesinden önceydi, sonradan gelen hükme göre onlar ya dini kabul edip, din ile somutlaşan otoriteye boyun eğecekler, ya da cizye ödemek suretiyle düzene itaat edeceklerine dair anlaşma yapacaklardı, çünkü inanç yalançta zorlama olmazdı. Allah, kullarım hakkı ile görür. Görmesi ve bilgisine uygun biçimde onların işlerinde tasarrufta bulunur, her bakımdan insanların işi onun fermanına bağlanır. Fakat Allah, yalancılar ile isyankarlar hakkındaki sonsuza dek geçerli sünnetullaha uygun olarak onları ve benzerlerini bekleyen sonlarını kendilerini açıklamadan onları kendi halleriyle baş başa bırakmaz. 21- Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri sebepsiz olarak öldürenleri ve adaleti emreden insanları öldürenleri acıklı bir azapla müjdele. 22- Onların emek ve çabaları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir, onlara yardım eden bulunmaz işte asla şüphe götürmeyen son budur. Acıklı bir azap onu dünya ya da ahiret ile sınırlamıyor. Burada da orada da beklenmektedir. Bu aynı zamanda onların dünya ve ahiretteki amellerinin boşa çıkarılışını da renkli bir ifadeyle vermektedir. Ayeti kerimede bunun için kullanılan hubut kavramı zehirli bir ot yiyen hayvanın öleceğine bir alamet olarak şişmesidir. Bu insanların eylemleri de böyledir. Gözleri de büyüdükçe büyür ve şiştikçe şişer, yalnız bu, boşa çıkma ve yok olma ile sonuçlanacak olan şişmeden öte bir şey değildir, çünkü hiçbir yardımcı onlara yardım etmeyecek ve hiçbir avukat onları savunmayacaktır. Burada Allah'ın ayetlerini inkar etmenin yanında peygamberleri haksız yere öldürmekten söz edilmiştir. Zaten bir peygamberi haklı olarak öldürmek diye bir olay olamaz. Bununla beraber insanlar arasında adaleti yaymaya çalışanların, yani gerçek adalet üzerinde kurulan ve adaleti gerçekleştirmenin biricik şekli olan Allah'ın yoluna uymaya çağıranların öldürülmesinden bahsedilmiştir. İşte bu niteliklerin burada söz konusu edilmesi tehdidin Yahudilere yönelik olduğunu ele vermektedir. Bunlar, tarihleri boyunca her anıldığında Yahudileri hatırlatan başlıca niteliklerdir. Fakat bu, aynı zamanda sözün Hristiyanlara da yönelik olmasına engel değildir. Hristiyanlar da bu tarihe kadar Hristiyan olan Roma devletinin resmi mezhebine aykırı düşen mezheplere bağlı insanlardan binlercesine öldürmüşlerdi, bu haksız yere öldürülenler arasında Yüce Allah'ın birliğine ve İsa'nın selam üzerine olsun normal bir insan olduğuna inananlar da vardı, öldürülenler aynı zamanda adaleti yaymaya çalışan insanlardandı, bu ayrıca buna benzer çirkin eylemlere girişen herkesi kapsayan sürekli bir tehdittir ve bu tipler her zaman o kadar çoktur ki, Kur'an'daki Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ifadesinin ne anlama geldiğini sürekli hatırda tutmak gerekir, bundan amaç, sadece açıkça kafir olduğunu söyleyenler değildir, uluhiyetin tek olduğunu ve yalnız ona ibadet edilmesi gerektiğini kabul etmeyen herkes bu ifadenin kapsamına girer, bu ise, yasama, yönlendirme, değer yargıları ve ölçüleri belirlemekle kulların hayatlarına hükmeden otoritenin tek olması gerektiğini açıkça ortaya koyar, kim başta bu konulardan birinde Allah'tan başkasına bir pay ayırırsa o Allah'a ortak koşmuş veya onun uluhiyetini inkar etmiş olur, sitörs dili ile bin defa müşrik olmadığını, Allah'ın uluhiyetini kabul ettiğini söylesin, gelecek ayeti kerimelerde bu sözün doğruluğunu daha net olarak göreceğiz. 23 Allah'ın kitabından kendilerine bir pay verilmiş olanları görmedin mi, bunlar aralarında hüküm versin diye Allah'ın kitabına çağırılıyorlar, fakat sonra aralarından bir grup bu kitaba karşı çıkarak sırt çeviriyor. 24- Bu olumsuz tutumları, onların, cehennem ateşi bize sayılı birkaç gün dışında dokunmayacak demelerinden kaynaklanıyor, onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. 25- Acaba geleceği kuşkusuz bir gün onların bir araya getirilecekleri ve hiç kimseye haksızlık edilmeksizin herkese kazandığı verileceği zaman hallerin nice olur. Bu soru onların çelişkili tuhaf tutumlarını yadırgamak ve duyurmak içindir, kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin tutumudur bu, bu pay, Yahudiler için Tevrat, Hristiyanlar için Tevrat ile beraber İncil'dir. Hem Tevrat hem de İncil, kitaptan bir paydır. Çünkü Allah'ın kitabı, Allah'ın elçilerine gönderdiği uluhiyetinin ve otoritesinin birliğini işlediği kaynaktır. Aslında bu tek bir kitaptır. Bu kitaptan bir pay Yahudilere bir pay da Hristiyanlara verilmiştir. Kur'an daha önceki dinlerin bütün esaslarını kapsadığından ve kendisinden önceki kitapları doğruladığından Müslüman, İnsanlara da kitabın tamamı verilmiş olmaktadır, kendilerine kitaptan bir pay verilenlere, sonra da ayrılığa düştükleri konular ile yaşayışlarında ve günlük hayatta aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına. Çağırıldıklarında hep birlikte bu çağrıya kulak vermeyenlerin durumu ile onlardan bir grubun Allah'ın kitabını ve yasasını hakem kabul etmekten geri kalışına ve ondan yüz çevirmesine hayret ifade eden bir sorudur bu. Allah'ın kitabından herhangi bir paya iman etme iddiası ile çelişecek ve kendilerinin kitap sahibi olduklarını söylemeleriyle bağdaşmayacak bir tavırdır bu.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 Böylece yüce Allah, ehli kitaptın hepsinin değil bazılarının inanç konularında ve hayatlarında Allah'ın kitabını hakem olarak, kabul etmekten yüz çevirmelerini hayret edilecek bir tutum olarak göstermektedir. Durum böyle olunca, kendilerinin Müslüman olduklarını söyleyip, sonra da Allah'ın yasasını hayatlarından tümüyle söküp atanların ve hala Müslüman kaldıklarını sananların durumu ne olacaktır? Bu aynı zamanda Müslüman. Onlara gösterilmiş canlı bir örnektir, böylece onlar, din gerçeğini ve İslam'ın yapısını öğrenecek, Allah'ın kendilerini yadırgamasına ve hatalarını açığa çıkarmasına neden olabilecek hareketlerden sakınacaklardır. Müslüman olduklarını iddia etmeyen ehli kitaptın bir grubun Allah'ın kitabı ile muhakeme olmaktan yüz çevirmeleri bu şekilde reddedildiğine göre, ondan Yüz çevirenler, Müslümanlar, olduğunda bu ne şekilde reddedilir acaba, bu, gerçekten sonsuz bir hayreti ifade eden korkunç bir felakettir, sapıklığa ve Allah'ın rahmetinden kovulmaya varan Allah'ın gazabıdır, bu beladan Allah'a sığınırız. Sonra bu çirkin ve çelişkili tutumun nedenine parmak basılıyor.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 İşte Allah'ın kitabı ile muhakeme olunmayı bu nedenle reddediyorlar ve yine bu yönden iman iddiası ve kitap sahibi olma davası ile çelişkiye düşüyorlar. Başlıca neden kıyamet gününde ciddi hesap vereceklerine, şaşmayan ve taraf tutmayan ilahi adaletin ciddiyetine inanmamış olmalarıdır. Bu, onların şu sözlerinde ortaya çıkmaktadır. Cehennem ateşi bize saydı birkaç gün dışında dokunmayacak, yoksa onlar ne? Neden sayılı günler dışında ateşin kendilerine dokunmayacağını söylesinler, neden, gerçekte ise onlar, her şeyde Allah'ın kitabını esas almaktan oluşan din gerçeğinden temelli sapmış bulunuyorlar, eğer onlar gerçekten Allah'ın adaletine inanıyorlarsa, neden böyle söylesinler, hatta, onlar gerçekten Allah'ın huzuruna varacaklarının bilincinde olsalar böyle mi yaparlar, onlar. İftiradan başka bir şey söylemiyorlar, sonra bu iftiraları kendilerini de kandırıyor. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştü. Gerçekten Allah'la buluşma inancının ciddiyeti ve bu buluşmanın gerçekliğinin bilincinde olmak ile onun cezasını ve adaletini düşünmedeki bu gevşeklik bir kalpte birleşemez. Gerçekten ahiret korkusu ve Allah'tan haya etme duygusu ile Allah'ın kitabı ile muhakeme olunmaktan ve hayatın her alanında onu hakem kabul etmekten yüz çevirmek bir kalpte bulunamaz. Bugün kendilerinin Müslüman olduğunu zannedip aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağırıldıklarında arkalarını dönenler ve bundan yüz çevirenler de bu ehli kitap gibidir. Bu Müslümanlık iddiasında bulunanların bazıları, sıkılmadan insan hayatının dünyayı ilgilendirdiğini, dinle ilgisi bulunmadığını ileri sürmektedirler. Bunlara göre dinin insanların ekonomik, sosyal hatta ailevi ilişkilerine varıncaya kadar, bütün pratik hayatına müdahale etmesi gerekmez, bu inançlarına rağmen hala Müslüman olduklarını sanırlar, onların bazıları bu inançlarına rağmen, Allah'ın kendilerine günahlardan temizleme dışında asla azap etmeyeceğine, bu cezalarını çektikten sonra cennete gönderileceklerine ahmakça inanırlar, nitekim Müslüman değiller mi? Bu, ehli kitabın ileri sürdüğü iddianın ta kendisidir. Dinde hiçbir temeli bulunmayan uydurma tezlerle kendilerini avutmanın aynısıdır, hem ehli kitap hem de kendilerini Müslüman zannedenler, dinin temelinden sapmakta, Allah'ın razı olacağı gerçekten, İslam'dan, teslim oluştan, itaat etmekten ve bağlanmaktan sıyrılma noktasında aynı konumdadırlar, hayatın her alanında yalnız Allah'tan direktif almaktan uzaklaşma açısından da aralarında fark yoktur. Acaba geleceği kuşkusuz bir gün bir araya getirilecekleri ve hiç kimseye haksızlık edilmeksizin herkese kazandığı verileceği zaman hallerin nice olur? Bu nasıl bir tehdittir? Bugünün, Allah ile karşılaşmanın ve onun yüce adaletinin ciddiyetini kavrayan, düşüncesi ve bilinci boş umutlar ve aldatıcı uydurmalarla sulanmamış her müminin kalbi bu tür tehditlerle karşılaşmaktan ürperir. Sonra bu, herkesi ilgilendiren genel bir tehdittir. Müşrikleri, Hakke'yi ile batılı karıştıranları, ehli kitabı ve Müslümanlık iddiasında olanları bütün olarak kapsamaktadır. Onlar hayatlarında İslam'ı gerçekleştirmeme hususunda denktirler. Acaba geleceği kuşkusuz bir günde, halleri nice olur, ilahi adalet yerini bulduğunda nasıl olacak ve herkese kazandığı verildiği zaman, hiçbir zulme ve kayırmaya yer verilmeksizin ve hiç kimseye haksızlık edilmeksizin ve onlara Allah'ın hesaba çekmesinde müsamaha gösterilmeyecektir. Bu, kendilerine yöneltilen, ancak cevapsız bırakılan bir sorudur, onun cevabına hazırlanırken kalp sarsılmakta ve titremekte yedir. Yegane mülk sahibi Burada ayeti kerimeler Resulullah'a salat ve selam üzerine olsun ve bütün müminleri Allah'a yönelmelerini, insanların hayatlarında ve evrenin idaresinde tek olan uluhiyet gerçeğini ve yine tek olan otorite gerçeğini kabul etmelerini aşılamaya çalışmaktadır. Hem beşerin hayatı hem evrenin idaresi uluhiyetin ve hakimiyetin görünümlerinden başka bir şey değildir ve bunda Allah'ın hiçbir benzeri ve ortağı yoktur. Yirmi de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü, egemenliğin iktidarı, dilediğine verir, dilediğinden geri alırsın, dilediğini üste çıkarır, dilediğini alçaltırsın, iyilik senin elindedir, senin gücün her şeye yeter. Yirmi yedi geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü geceye dönüştürürsün, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü diriden çıkarırsın, dilediklerine hesapsız rızık verirsin. Gönülden gelen bir yakarış, ifade biçiminde dua tonu var, manevi parıltısında yalvarış özü hakim, apaçık evren kitabına dikkat çekişinde, şefkat ve yumuşaklıkla insanın duygularını coşturma var, Allah'ın iradesi ve insanların işleri ile evrenin işlerinin yürütülmesini beraberce zikredişinde büyük bir gerçeğe işaret vardır. Hem evrene hem de insana egemen olan tek uluhiyet gerçeğine, insanın ihtiyacının, Allah'ın idaresinde bulunan büyük evrenin ihtiyacının bir parçasından başka bir şey olmadığı gerçeğine, yalnız Allah'a boyun eğmenin, insanın ihtiyacı olduğu gibi tüm evrenin ihtiyacı da olduğu, bu ilkeden sapmanın insanı, kuralların dışına çıkma ile cahilliğe ve sapıklığa düşüreceği gerçeğine işaret var. Bu, tek uluhiyet gerçeğinden kaynaklanan bir gerçektir. Tek bir ilah, öyleyse her şeye sahip olan da yalnız odur, ortaksız olarak mülkün sahibi odur, sonra o, kendi mülkünden dilediğine dilediği kadarını verir, Allah'ın kendisine mülk verdiği kişi ancak emanet olarak onu sahiplenebilir, mülkün gerçek sahibi, dilediğinde dilediği kimseden mülkünü geri alır, hiçbir insanın gönlünce tasarruf yetkisi bulunabilir kalıcı bir mülkiyet olamaz, ancak kendisine emanet edilen bir mülkiyetten söz edilebilir ki o da asıl mülk sahibinin şartlarına ve direktiflerine bağlı kalma zorunluğudur. Mülkü emanet olarak alan kişi, mülkün asıl sahibinin şartlarına aykırı bir harcamada bulunduğu zaman bu harcaması geçerli olmaz ve müminler dünyada buna engel olmak zorundadırlar. Bu kişi ahirette de, mülkü canının istediği şekilde kullandığından ve asıl sahibinin şartlarına aykırı hareket ettiğinden dolayı ayrıca hesaba çekilecektir. Aynı şekilde dilediğini onurlandıran, dilediğini de güçsüz düşüren O'dur, kimse O'nun hükmünü yanlış göremez, O'nu saptırmaya yeltenemez ve verdiği kararı bozamaz, O, Yüce Allah'tır ve her şeyin sahibidir, bu özel niteliği Allah dışında hiç kimsenin üstlenmesi asla doğru olmaz. Allah'ın bu egemenliği, bütünü ile iyiliğin kendisidir. Çünkü O, bu hakimiyetini doğruluk ve adalet ile yürütür, doğruluk ve adalet ile mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır, hak ve adalet ile dilediğini onurlandırır, dilediğini güçsüz kılar, tüm durumlarda O'nun murat ettikleri gerçekten hayırdır. Her zaman bu iyiliğin gerçekleşmesi üzerindeki mutlak irade ve mutlak kudret Allah'ındır, iyilik senin elindedir, senin her şeye gücün yeter. İnsanın tüm işleri üzerindeki bu hakimiyet, onların işlerini iyilik temeli üzerinde programlama, Allah'ın kaynat ve hayat üzerindeki mutlak ve büyük hakimiyetinin bir parçasından başka bir şey değildir. Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü geceye dönüştürür, diriden ölüyü çıkarır, ölüden diriyi çıkarırsın, dilediklerine hesapsız rızık verirsin. Bu birbiri içine giren gizli hareketi, bu büyük gerçeği ifade eden tasvir insanın kalbini, duygularını, gözlerini ve duyu organlarını doyurmaktadır. Gecenin gündüze, gündüzün geceye çevrilişi, ölüden dirinin, diriden ölünün çıkarılışı olgusu, kalbin, dikkatlerini ona yönelttiğinde ve orada fıtratın gerçek ve engin sesine kulak verdiğinde şüphesiz ve tartışmasız olarak Allah'ın kudretine işaret ettiğini kavraya hareket. Geceyi gündüze gündüzü geceye dönüştürür. İster mevsimlerin değişmesi esnasında geceden gündüze, gündüzden geceye alınıp eklenme şeklinde anlaşılsın, ister sabah akşam vakitlerinde karanlığın aydınlığın hareketiyle birinin diğerine geçmesi biçiminde anlaşılsın, insanın kalbi hem bu harekette hem diğerinde Allah'ın evreni harekete geçiren kudretini görür gibi olmaktadır. Kap karanlık kürenin apaydınlık küre önünde nasıl katlandığını, karanlık yerlerin nasıl aydınlık yerlere çevirdiğini gözlemektedir. Yavaş yavaş gece karanlığının gündüzün aydınlığına geçtiğini, sabahın azar azar karanlıkların derinliklerinden nefes almaya başladığını, kışın girişiyle gecenin gündüzden kemire kemire yavaş yavaş uzadığını, yazın başlangıcında ise gündüzün geceden çala çala uzamaya başladığını görür gibi olmaktadır. Bu hareket ile diğer hareketin ince ve gizli. İplerinin elinde bulunduğunu hiçbir insan iddia etmez, ayrıca akli dengesi yerinde olan bir insan bunların programsız ve rastgele oluştuğunu da ileri sürmez. Hayat da ölüm de böyledir, yavaş yavaş ve basamak basamak biri diğerine geçmektedir. Canlılar üzerinden geçen her saniyede, hayatın yanında ölüm de harekete geçmektedir. Ölüm, ondan bir tarafı yontuyor hayat ise onda yeniden bir diriliş gerçekleştiriyor. Canlıların bir takım canlı hücreleri ölüp gidiyor, onların yerini yeni hücreler alıyor ve eyleme geçiyor. Onda ölüp giden, başka bir dolaşımla tekrar hayata dönüyor onda diri olarak meydana gelen bir başka dolaşımda ölüme mahkum oluyor. Bu, bir tek canlı organizmadaki harekettir. Sonra çerçeve genişlemeye başlar ve bu sefer canlı organizmanın tamamı ölüme mahkum olur. Sonra onun hücreleri, başka bir bileşimde görev alan atomlara dönüşüp canlı bir bedene girer ve orada hayata kavuşur. Bu, gece ile gündüzün her saniyesinde hareket halinde olan bir dolaşımdır. Tüm bu hareket hareketlerden hiçbirini. İnsan kendisine mal etmeye kalkamaz, yine hiçbir akıllı, insan, bu hareketin programsız ve rastlantı eseri olduğunu ileri süremez. Tüm evrenin ve her canlının yapısında var olan bir hareket, gizli, engin, tatlı ve dehşet yerici bir hareket, Kur'an'ın. Bu kısa işareti, o büyük hareketi insanın kalbine ve beşerin aklına göstermektedir. Her ye gücü yeten, onları yoktan var eden, onlara merhamet eden ve işlerini programlayan Allah'ın eliyle dokunan hareket, insanlar nasıl olur da işlerini merhametle programlayan Allah'tan ayrı bir program yapmaya kalkışabilirler, hakim ve habir olan Allah'ın düzene koyduğu bu evrenin birer parçaları oldukları halde, nasıl olur da kendilerini, kendilerine canlarının istediği düzenler seçebilirler. Sonra hepsinin rızkı Allah'ın elinde olduğu ve hepsi de ona muhtaç olduğu halde, nasıl bir kısmı bir kısmını kul yapabilir, bazıları bazılarını Rabbılır edinebilirler. Dilediğine sınırsız rızık verirsin. Bu, insanın kalbini büyük gerçeğe, tek bir uluhiyet, tek bir gücün etkinliği, tek bir hakimiyet, bir tek asıl sahip olduğu ve bir tek zatın hüküm verme yetkisi olduğu gerçeğine yöneltmektedir. Sonra her şeye hakim, mülkün sahibi, onurlandıran, güçsüz bırakan, hayat veren, öldüren, bağışta bulunan, mahrum bırakan, evrenin ve insanın işlerini sürekli olarak adalet ve iyilikle düzene koyan Allah'ın dışında hiçbir kimseye bağlanılmayacağı gerçeğine çekmektedir hükmektedir. Kafirlere dostluk BESLEYNLER bu ifade, geçen bölümde söz konusu edilen kendilerine kitaptan bir pay verildiği halde Allah'ın insanlara belirlediği yolu kapsayan Allah'ın kitabıyla muhakeme olunmaya sırtını dönen ve ondan yüz çevirenlerin tutumlarının eleştirisini pekiştirmektedir. Halbuki bütün kainatın ve insanların işlerini evirip çeviren Allah'ın kitabıdır. Bu aynı zamanda gelecek bölümde söz konusu edilen müminlerin müminleri bırakıp kafirleri dost edinmelerinden sakındırmaya da bir giriştir. Zira bu evrende kafirler için hiçbir kudret ve tasarruf hakkı yoktur. Her şey yalnız Allah'ın elindedir. O da yalnız müminlerin dostudur, başkasının değil. 28 Müminler, müminleri bırakarak kafirleri dost edinmesinler, kim böyle yaparsa artık Allah ile arasında hiçbir ilişki kalmaz, yalnız kafirlerin size yönelik tehlikelerinden korunabilirsiniz, Allah sizi kendinden korkmaya çağırıyor, dönüş Allah'adır. 29 içinizdeki duyguyu saklasanız da açığa vursanız da Allah onu bilir, göklerde olanı ve yerde olanı da bilir, Allah'ın gücü her şeye yeter. 30 o gün herkes yapmış olduğu her iyiliği karşısında bulur, yaptığı her kötülüğü de, yaptığı kötülükle arasında uzak bir mesafe olsun ister, Allah sizi kendisinden korkmaya çağırır, Allah, kullarına karşı şefkatlidir. Kur'an'ın akış seyri geçen bölümde yetkinin bütünüyle Allah'a ait olduğu, bütünüyle kudretin Allah'a özgü olduğu, bütünüyle idarenin Allah'a mahsus olduğu, rızkın tamamıyla Allah'ın elinde olduğu bilincini coşturmuştur. O halde müminin Allah düşmanlarına dostluğu mümkün müdür? Aralarında hüküm verebilmesi için Allah'ın kitabına çağrıldıkları halde sırtını dönen ve ondan yüz çeviren Allah düşmanlarına dostluk ile al daha iman gerçeği bir tek kalpte buluşamaz, onun içindir ki, müminler bundan ciddi biçimde sakındırılmış, hayatta Allah'ın kitabının hakim olmasına taraftar olmayanlara dost olduğunda Müslümanın İslam dairesinden dışarı çıkacağı kesin biçimde belirtilmiştir. Artık bu dostluğun, kişinin gönlünün onlarla beraber olması veya onlara yardım etmesi yahut da onlardan yardım istemesi biçiminde gerçekleşmiş olması ara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 İşte böyle, ne ilişkilerde ne de bağlılıkta, ne dinde ne de inançta, ne görevde ne de dostlukta onun Allah ile hiçbir ilgisi kalmamıştır, o, Allah'tan uzaktır artık, her alanda Allah ile ilişkisini tamamen kesmiş olur. Kişinin korku içinde bulunduğu yer ve zamanlarda takiye ile buna izin verilmiştir. Yalnız bu, dil ile gerçekleşen bir takiyedir, kalp ile beslenen bir dostluk, ya da fiili olarak gerçekleşen bir dostluk değildir. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, diyor ki, takiye, eylem ile olmaz, takiye, ancak dil ile olur. Mümin ile kafir arasında bir sevginin meydana gelmesi izin verilen takiye kapsamına girmedi. Gibi müminin takiye adı altında pratik olarak herhangi bir şekilde kafayır yardım etmesi de izin verilen takiye kapsamına girmez, Allah'a karşı bu tür düzenbazlıklara başvurmak doğru değildir, sözü edilen kafir, Kur'an ifadesinin burada kapalı olarak geçtiği fakat başka bir surede açık olarak gösterdiği gibi, hayatın her alanında Allah'ın kitabının egemen olmasına taraftar olmayan kişidir. Bu durumda iş, vicdanlara, kalplerin takvasına ve bütün gizli şeylerden haberi olan Allah'a havale edildiğinden, gerçekten dehşet verici bir biçimde müminleri Allah'ın cezasından ve öfkesinden sakındırmayı da içeren bir tehdidil ifade edilmiştir. Allah sizi kendinden korkmaya çağırıyor, dönüş de Allah'adır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 Bu ifade, sakındırma ve tehdidi daha da derinleştiriyor, ilim ve kudrete dayanan kendisinden kurtulmak için hiçbir sığınak ve yardım yetkisi bulunmayan Allah'ın cezasına çarpılmaktan korunma ve korkma duygusunu coşturuyor. Ayetlerin akışı, hiçbir eylem ve niyetin unutulmadığı, herkesin yaptıklarının tümüyle karşılığını göreceği o korkunç günü gözler önüne getirerek, sakındırma ve kalpleri etkilemede bir adım daha atıyor bu öyle bir karşılaşmadır ki, insanın kalbine açılan bütün yolları kapatıyor ve onu, iyi kötü her şeyini gözetleyerek kuşatıyor, insan bu gözetleyiciye yönelirken kendi kendisini hesaba çekiyor, kendisiyle işlediği kötülük arasında uzun bir mesafe olmasını ya da kendisiyle bugünün tamamı arasında aşılmaz bir uzaklık olmasını diler, fakat bu dilemenin iş işten geçtikten sonra ne yararı olabilir ki, çünkü artık artık karşılaşma günü gelmiş ve onun gırtlağına yapışılmıştır. Artık kaçıp kurtulmak çok uzak, kurtuluş yok artık. Sonra ayetlerin akışı yine imanın kalbine bir hamle daha yapıyor ve Allah'ın insanların kendisinden sakınmaları gerektiği şeklindeki telkini tekrar ediliyor. Allah, sizi kendisinden korkmaya çağırır. Yüce Allah bu sakındırmada zaman geçmeden fırsatın genişliğini ve rahmetini onlara hatırlatıyor. Allah kullarına karşı şefkatlidir. Bu sakındırma ve bu hatırlatma da onun şefkatindendir, bu da onun kullara iyilik ve rahmet dilediğini göstermektedir. İşaretler, yöntemler, imalar ve ilhamlar yönünden zengin olan bu geniş çaplı hamle, Müslüman cemaatin hayatında yaşanan olaylara ışık tutmaktadır. Müslüman bloktan bazı bireyler ile kafirler arasında akrabalık yahut ticaret etkenlerinden ötürü bir takım ilişkiler vardı. Bundan dolayı burada Müslümanların Mekke'de müşrikler, Medine'de de Yahudiler ile akrabalık, dostluk ve kölelik ilişkilerinin gevşek tut tutulmasının tehlikesine işaret edilmektedir. Halbuki İslam yeni Müslüman toplumun temelini yalnız inanç ilkesine dayandırmak istiyordu, bu inançtan kaynaklanan yolun ilkesine dayandırmak amacındaydı, öyle ki İslam, bu konuda hiçbir cıvıklığa ve kaypaklığa asla izin vermiyordu. Aynı şekilde bu tür ağlara takılmamak, buna benzer bağlardan kurtulmak, Allah'a sığınabilmek, başkalarına değil, yalnız onun yoluna bağlanmak için insan kalbinin sürekli olarak yorucu çalışmalara ihtiyacı olduğuna gizliden işaret edilmektedir. İslam, din hususunda Müslümanlarla savaşmayan insanlara iyilik yapmayı yasaklamaz, yalnız, dostluk, iyilik yapmaktan apayrı bir olgudur, dostluk, karşılıklı bağlılık, yardımlaşma ve sevgi beslemedir. Bu ise, gerçekten Allah'a iman eden bir kalpte ancak kendisiyle beraber Allah'a bağlanan, hayatlarında Allah'ın yoluna onunla birlikte boyun eğen, itaat, bağlılık ve teslimiyet ile Allah'ın kitabıyla muhakeme olunmaktadır taraftar olan müminler için var olan bir dostluktur. Peygambere uyma. Son olarak bu konunun ve surenin en geniş ve temel çizgilerini ortaya koyucu, kesin ve net olan, ele aldığı meselede kesinlik arz eden sonuç geliyor, geliyor ki, öz ifadelerle iman gerçeğini, din gerçeğini ortaya koysun, hiçbir şüpheye yer bırakmayan bir netlikle küfür ile imanın arasını kesin olarak ayırsın. 31'deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir.